Çocuk kalbi, yazar Edmund Adamicis, çeviren Serek Çelik, okuyan Merve Yılmaz. Üçüncü baskı Ocak 2011, sayfa sayısı 60. Çocuk kalbi, ilkokula giden Enrico adındaki İtalyan bir çocuğun okul ve sosyal yaşamını çocuğun kendi ağzından anlatan sımsıcak bir romandır. Tutulan bir günlükten yola çıkılarak yazılan kitapta aile ve vatan sevgisini, arkadaşlığın ve dayanışmanın önemini anlatan hikayeler yer almaktadır. Ünlü İtalyan yazar Edmund da Michis tarafından 1886 yılında tamamlanan kitap dünyanın tüm dillerine çevrilmiştir. Ayrım 1, Sayfa 5. Kapıya doğru yaklaşıyordum. Tam o sırada birinin hafifçe omzuma dokunduğunu hissettim. Çok sevdiğim, her zaman güler yüzlü, kıvırcık kırmızı saçlarıyla ikinci sınıf öğretmenim ''Enrico artık sonsuza kadar ayrılıyor muyuz?'' dedi. Öğretmenimin sözleri beni çok etkiledi. Derinden yaralanmıştım. Öğretmenler kalabalık arasında oradan oraya koşuşturuyorlardı. Birinci sınıf öğretmenim sınıfın kapısından ''Enrico sen bu yıl üst kattaki sınıfta okuyacaksın. Buradan geçtiğini göremeyeceğim artık.'' dedi. Benden iki yaş küçük kardeşim Bayan Del Katine sınıfında, ben ise birinci katta Bay Perhobi'nin sınıfında okuyacaktım. Yeni sınıfımıza yerleşmiştik. Bu sınıfta ikinci sınıftan sadece 15-16 arkadaşım vardı. Tatilimi geçirmiş olduğum o görkemli dağları ve ormanları düşündükçe sınıf sıkıcı ve küçük göründü gözme. Uzun boylu, sakalsız, kır saçlı olan öğretmenimizin ağında bir çizgi vardı. Sesi güçlüydü. Sanki aklımızdan geçenleri okuyabiliyormuş gibi yüzümüze bakıyordu. Hiç de gülmüyordu. Kendi kendime, bu birinci gün dedim. Dokuz ay daha var. O kadar ev ödevi, o kadar aylık test bir o kadar da çalışma. Okulun ilk gününde bile epey tecrübe edilmiştim. İkinci günün sabahında yeni öğretmenimizi farklı bir insanmış gibi görmeye başladım. Artık ondan hoşlanmaya başlamıştım. Biz sınıfa girerken o yerine çoktan oturmuş oluyordu. Bizleri bekliyordu. Geçen yıl okuttuğu öğrenciler koridordan geçerken başlarını içeriye uzatıp öğretmeni selamlıyorlardı. Kimileri ona sadece günaydın diyorlar, kimileri de gelip onun ellerine dokunuyorlardı. Eski öğrencilerin öğretmenlerini çok sevdikleri anlaşılıyordu. Herkes yerine oturduktan sonra ders başladı. Öğretmenimiz sıralar arasında dolaşarak... Bize ödevimizi yazdırıyordu. Bu sırada bir arkadaşın önünde durdu. Yazdırmaya ara verdi. Çocuğun yüzü kıpkırmızı kabarcıklarla doluydu. Öğretmen iki elini uzatıp çocuğun yanaklarını tuttu. Gözlerine bakıp nesi olduğunu sordu. Sonra bir elini alnına koyarak ateşine baktı. Bu sırada öğretmenin arkasında bulunan sıralardan birinde bir çocuk sıranın üstüne çıktı. Bütün gözler ona çevrildi. Çocuk sıranın üstünde türlü soytaralıklar yapıyor, dilini çıkarıp duruyordu. Öğretmen birden arkasına döndü. Çocuk hemen aşağı inip yerine geçti. Başını önüne eğip sessizce kendisine verilecek cezayı beklemeye başladı. Hepimiz merakla öğretmenin ne yapacağını bekliyorduk. Öğretmen çocuğa yaklaştı. Elini onun başına koydu. Son derece yumuşak bir sesle, bir daha böyle şeyler yapma dedi. Başka da bir şey söylemeden masasına döndü. Hepimiz buna çok şaşırmıştık. Sonra yumuşak bir sesle, ''Birlikte geçireceğimiz bir yıl var önümüzde.'' dedi. ''Onu iyi geçirmeye bakalım. Çok iyi çalışın. Başarılı ve huslu olun. Benim bir ailem yok. Hepiniz benim evratlarımsınız. Hepinizi çok seviyorum. Sizlerin de beni sevmenizi istiyorum. Kimseyi cezalandırmak istemiyorum. Hepiniz birbirinizden iyi kalpli çocuklarsınız. Sınıfımız bir aile gibi kabul edin.'' Ben de bu aileden biriyim. Evet, hepimiz burada büyük bir aile olacağız. Büyük bir aile. Hepinize teşekkür ediyorum. Zil çaldı. Ders bitmişti. Hepimiz sıralarımızdan kalktık. Az önceki o yaramaz çocuk öğretmene yaklaştı. Başı öne ekti. Sesi titriyordu. Öğretmenim, beni affedin lütfen, dedi. Öğretmen eğildi, onu alnından öptü. Haydi evladım, git. Dedi. Beni okula babam götürüyordu. Yolda daha önce görmediğimiz bir kalabalıkla karşılaştık. Okulun önü ana baba günüydü. Herkes o tarafa koşuyordu. Kalabalığın arasından bir ses duyuldu. ''İşte, işte doktor geldi.'' Babam bir öğretmene neler olduğunu sordu. ''Ayağının üzerinden tekerlek geçti.'' diye yanıt verdi öğretmen. Birisi ''Ayağı fena ezilmiş.'' dedi. Kazada yaralanan çocuk okulumuzun ikinci sınıfındanmış. Sabahleyin annesiyle birlikte okula gelirken bir çocuğun atlı travmayın önüne düştüğünü görmüş. Annesinin elini bırakıp hemen oraya koşmuş. Yerde yatan çocuğu tekerleklerinin altından çekip kurtarmış. Ama kendi ayağını çekmekte gecikmiş. Bu sırada kapıya bir araba getirdiler. Müdür yaralı çocuğu kucağında taşıyarak dışarı çıktı. Çocuk yarı baygın halde başını müdürün omzuna dayamış... Hareketsiz bir halde yatıyordu. Gözleri kapalıydı. Yüzü korkudan bembeyaz olmuştu. Müdür çocuğu arabaya yerleştirdi. Anneyi de yanına bindirdiler. Araba hareket etti. Birden büyük bir sessizlik oldu. Hepimiz sınıflarımıza girdik. Öğretmenimiz yeni bir arkadaşın aramıza katılacağını haber verdi. Yeni öğrencinin bir süre için koltuk değneğiyle yürümek zorunda olduğunu da söyledi. Öğretmenimiz bunları anlattıktan sonra müdür sınıfa girdi. Yanındaki çocuğu öğretmene tanıttı. Çocuk ürkek gözlerle bize bakıyordu. Öğretmen onun elini tutarak bizlere tanıştırdı. Gördüğünüz arkadaşınız 500 kilometre uzağımızda bulunan Regidi Calabria'dan gelerek aramıza katıldı, dedi. Uzaklardan gelen bu arkadaşınıza yakınlık gösterin. Onu sevin. Öğretmen bunları söyledikten sonra haritanın yanına gidip bize Kalabria'nın bulunduğu yeri gösterdi. Öğretmen yeni arkadaşımız sırasına oturttu. Sonra bizlere döndü. Söylediklerimi unutmayın. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes kardeştir. Yurdun en uzak yeriyle bize en yakın yeri arasında hiçbir fark yoktur. Herkes birbirine saygı duymalı, sevgi göstermelidir. Ama içinizden biri bu çocuğa, hayır bizim bölgemizden değil, ''Uzak bir yerden gelmiştir.'' diye kötü davranır, ona hakaret ederse başını utançla öne eğmesi gerekir. ''Hepiniz aynı yurdun çocuklarısınız. Bayrağımızın altında herkes kardeşçe yaşamalıdır.'' dedi. Kalabriyalı çocuk yerine oturur oturmaz bir armağan yağmuru başladı. Bir sürü kalem, boş defter, çıkartma resim ve benzeri şeyler armağan edildi. En arka sırada oturan bir çocuk da ona bir İsviçre pulu verdi.'' Sınıfta en çok sevdiğim arkadaşım Garon'dur. Hani o alı çocuğa İsviçre pul'u gönderen çocuk. Garon sınıfın en büyüğüdür. En sevdiğim başka bir arkadaşım da Koretti. Çikolata rengi bir kazak giyiyor. Başında da kendi derisinin renginde askeri bir kasket var. Koretti çok neşeli bir çocuk. Babası odun ve kreste tüccarı. Pek çok savaşa katılmış. Söylendiğine göre üç de madalya almış. Sonsta bir de Nelli var. Bu cılız bir çocuktu. Solgun yüzü ve kamburu ile insanın ruhunu karartıyordu. Botini çok iyi giyinir. Durmadan giysilerinin üstündeki tozu eliyle silkeler. Önümdeki sırada ise herkesin küçük duvarcı ustası dediği bir çocuk oturuyor. Bu çocuğun babası gerçekten de bir duvarcı ustası. Yüzü elmas gibi yüz yuvarlak. Yüzünün tam ortasında şişkin bir burnu var. Bu çocuğun kimsenin beceremediği bir yeteneği var. İstediği zaman yüzünü bir tavşan gibi oynatabiliyor. Çoğu kez üst üste rica edip yüzünü tavşan gibi oynatmasını istiyorlar. Onun yanında oturanın adı Gorofi. Gorofi tam bir tüccar. Her şeyi alır satar. Kalem uçları, aziz resimleri, kibrit kutuları bunları satar. Başkalarından başka şeyler satın alır. Yani bütün işe gücü alışveriş. Bir pul defteri var. Yıllardır biriktirdiği pulları bir defterde tutuyor. Arkadaşlar, annesinin yaşamını sağlamak için bile o defteri satmaz diyorlar onun için. Çorla Nobis sınıfın kibirli küçük beyi. Bir tarafında demircinin oğlu oturuyor. Demircinin oğlunun dizlerine kadar inen bir ceketi var. Yüzünün rengi öylesine solgun ki herkes onu hep hasta zannediyor. Çevresine ürkek ürkek bakar ve hiç gülmez. Nobis'in diğer tarafında kızıl saçlı bir çocuk oturuyor. Kolunun biri felçli olduğu için o kol hep askıda. Babası Amerika'ya gitmiş. Annesi pazarda sebze satarak evin geçimini sağlıyor. Stardy de ilginç bir çocuk. Kısa boylu, ufak tepek. Kimseyle konuşmaz. Asık suratla birisi. Belki de anlayışı kıt. Bu yüzden her zaman öğretmeni büyük bir dikkatle dinlerdi. Bu sırada ona bir şey soran olursa hiç çekinmeden tekme atardı. Sonra Franti var. Franti alem bir çocuk. Yüzsüz ve şımarık. Onu başka bir okuldan kovmuşlar. O da bizim okula gelmiş. Bütün bu arkadaşlar arasında kuşkusuz en akıllısı, en güzeli Derosi. Her yıl sınıf birincisi olur. Ben en çok Oğuz'un ceketli, soğudun benizli, Prosi'yi seviyorum. Hani şu demircinin oğlu. Söylediklerine göre babası onu sık sık dövermiş. Çocuk da pek utangaç. Birine bir şey sorsa ya da birine istemeden dokunsa hemen özür dileyip üzgün gözlerle bakıyor. Ama arkadaşlarımın içinde en iyisi, en büyüğü Garron. Bu sabah Garron gerçek yüzünü gösterdi. Birinci sınıf öğretmenim beni yolda durdurup, bizi ne zaman ziyarete gelebileceğini sorduğu için sınıfa biraz geç girdim. Öğretmenimiz henüz gelmemişti. Bir de ne göreyim? Birkaç çocuk Krosi'yi yaralarını almış, ona eziyet ediyorlardı. Hani şu kolu felçli, sebzeci kadının çocuğu. Cetvelleriyle orasına burasına vuruyorlar, üstüne kestane kabukları atıyorlardı. Bazısı da sakat kolunun taklidini yapıyor, çolak canavar diye bağırışıyordu. İş giderek tatsız bir hal alıyordu. Çocuğu gittikçe daha çok hırpalıyorlardı. Bu sırada Crosi hırsından kıpkırmızı olmuş, olduğu yerde titriyordu. Franti bir sıranın üstüne çıktı. Çocuğun annesinin taklidini yapmaya başladı. Kadın çok kez kolunda sepetiyle okulun kapısına geliyor, oğlunu alıyordu okuldan. İşte bu yaramaz çocuk şimdi o zavallı kadın takledini yapıyordu. Ama çocuklar yapılan maskaralığa görüp duruyordu. Krosi yapılanları daha fazla dayanamadı. Elinin yakındaki bir mürekkep okkasını kaptığı gibi Frantin kafasına fırlattı. Ama çocuk bunu görüp başını hızla eğdi. Okka gitti, o sırada kapıdan içeri giren öğretmenin göğsüne çarptı. Çocuklar bir an donup kaldılar. Sesler kesildi. Sonra da herkes yerine kaçıştı. Öğretmen kürsüye çıktı. Öfke dolu bir sesle, ''Kim yaptı bunu?'' dedi. Kimse yanıt vermedi. Öğretmen giderek öfkeleniyordu. Bir kez daha sordu. ''Kim yaptı bunu?'' Garron ayağa kalktı. Kararlı bir sesle öğretmene cevap verdi. ''Ben yaptım efendim.'' Herkes şaşırmıştı. Öğretmen de aynı şaşkınlık içindeydi. İnanmamış bir biçimde başını salladı. ''Bunu yapanın sen olduğunu sanmıyorum.'' dedi. Bir an süren bir sessizliğin ardından öğretmen yeniden konuştu. ''Kim yaptıysa söylesin, ceza vermeyeceğim.'' Zavallı Kroş sağlayarak ayağa kalktı. ''Beni tartakladılar, benimle ve annemle alay ettiler. Ben de dayanamadım, okkayı fırlattım.'' Öğretmen sert bir sesle ''Otur yerine, onu kızdıranlar ayağa kalksın.'' Dört öğrenci başlarını öne eğerek ayağa kalktılar. ''Öğretmen, sizlerden daha zayıf bir arkadaşınıza hakaret ettiniz.'' Ona eziyet ettiniz ha? dedi. Kendini savunamayacak birine yapılır mı bu? Bu yaptığınız haince bir davranış. Öğretmen bunları söyledikten sonra öfkeyle bağırdı. Hainler! Öğretmen daha sonra hızla kürsüden indi. Sıralar arasında ilerledi. Elini Garron'un çenesine götürdü. Başını kaldırıp gözlerin içine baktı. Sen çok iyi bir çocuksun Garron dedi. Garron bunu fırsat bilerek ayağa kalktı. Öğretmenin kulağına bir şeyler söyledi. Öğretmenimiz onu dikkatle dinledi. Sonra sıralarında başları öne eğik, ayakta duran dört çocuğa seslendi. Bu kez sizleri bağışlıyorum. Öğretmenim sözünü tutup bizi ziyarete geldi bugün. Yüzü geçen yıldan biraz daha soluktu ve saçlarındaki beyazlar çoğalmıştı. Durmadan öksürüyordu. Zavallı öğretmenim çok da zayıflamıştı. Aslında çok canlı bir insandı. Hele sınıfından söz ederken yerinde duramazdı. Benim iyi öğretmenim. Seni asla unutmayacağım. Büyüdüğüm zaman bile seni hep hatırlayacağım. Çocukların arasına seni ziyarete geleceğim. Dün akşam annem ve kız kardeşim Silvia ile birlikte yoksul bir kadına gelecek götürdük. Haberi gazetede okumuştuk. Torbayı ben taşıyordum. Adresin yazılı olduğu de Silvia. Yüksek bir evin en üst katına çıktık. Pek çok kapının bulunduğu bir koridordaydık. Annem adreste belirtilen kapıyı çaldı. Kapıya çıkan kadına... ''Gazete ilanını siz mi verdiniz?'' diye sordu. ''Evet hanı hanımefendi'' diye cevap verdi kadın. ''Size gelecek bir şeyler getirdik.'' Bu sırada içeride sırtı bize dönüp bir çocuk görmüştüm. Loş ve çıplak bir odadaydı. Karanlık bir köşede bir sandalyenin önünde eğilmiş bir şeyler yazıyor gibiydi. Gerçekten de yazıyordu. Kağıdı sandalyenin üstüne mürekkep hokkasını da yere koymuştu. O karanlıkta nasıl yazabiliyordu?'' Kendi kendime bunu sorarken kıza saçları ve eski ceketiyle Krossi'yi tanıdım. Felşi koluyla sebzeci kadının oğlu Crossi. Kadın çamaşırları kaldırırken durumu anneme fısıldadım. Annem ''Sus'' dedi. Annesine yardım ettiğini görmekten utanabilir. Sesini çıkarma. Ama o sırada Crossi arkasına döndü. Gidip arkadaşımı kucakladım. O da kalkıp elimi tuttu. Bu sırada annesi anneme ''Oğlumla yapayalnızım'' diyordu. ''Şu sıralar biraz rahatsız olduğum için pazarda sebze satamıyorum. Zavallı çocuğumun üzerinde çalışabileceği bir masası bile yok. Gözlerini bozmadan çalışabileceği bir ışık yok evde. Neyse ki belediyeden kitap ve defter veriyorlar da onu okula gönderebiliyorum.'' Annem kadına çantasındaki bütün parayı verdi. Kurosi de anından öptü oradan çıkarken. Neredeyse kendini tutamayıp ağlayacaktı. ''Şu çocuğun ne kadar güç koşulları altında, nasıl çalıştığına bak.'' Bir de her şeye sahip olan kendine ve çalışmasına ne kadar zor geldiğini Enrico, dedi. Onun bir günlük çalışması senin bir yıllık çalışmandan daha değerlidir. Ödüller onun gibi çocuklara verilmelidir. Evet sevgili Enrico, annenin dediği gibi çalışmak sana biraz zor geliyor. Okula karşı hala isteksizsin ama şunu düşün. Eğer okula gitmezsen ne kötü bir gün geçireceğini düşün. Bir hafta geçmeden sıkıntıdan ve utançtan patlamış bir aile oyun oynamaktan ve hatta varlığından bıkmış olarak yalvarırdın okula gönderilmek için. Günümüzde herkes ama herkes çalışıyor Enrico. Bütün ülkelerde aynı saatlerde okula gitmeye hazırlanan sayısız çocuğu düşün. Şunu düşün, bu hareket duracak olsaydı insanlık ne olurdu? Bu hareket dünyanın ilerlemesidir, umududur. Sen büyük bir ordunun küçük askerisin, senin silahların kitaplarındır. Birliğin ve savaş alanı ise dünyanın tümüdür. Zaferinde uygarlıktır. Korkak bir asker olma Enrico. Ayrım 2 Sayfa 13 Tatilimiz iki günlüktü. Buna karşın çok uzun zamandan beri Garunu görmemiş gibiydim. Onu özlemiştim. Kendisini daha iyi tanıdıkça daha çok sevdiğimi hissediyordum. Öbür arkadaşlarım da onu çok seviyorlardı. Sınıfta ya da teneffüste... Büyüklerden biri bir küçüğe el kaldıracak olsa çocuk hemen ''Garron'' diye sesleniyordu. O zaman büyük çocuk korkup siniyor, sorun çözümlenmiş oluyordu. Garron sınıfın en uzun boylusu, ayrıca en güçlüsüydü. Sırayı tek eliyle kaldırabiliyordu. Çok iyi yürekli bir çocuktu. Herkese yardım etmekten hoşlanıyor, ondan bir şey isteyen olursa hemen veriyordu. Hatta ''Başka bir şey lazım mı?'' diye de soruyordu. Sınıfta hiç konuşmaz Başı önünde çalışır, durur. Kimi zaman gözlerimiz karşılaşır, o zaman bana göz kırpar, hafifçe gülümser. Çantası yok, defterlerini ve kitaplarını bir kayışla sımsıkı bağlayıp öyle taşıyor. Kafası çok çalışıyor, hele matematikte üstüne yok. Ayrıca çok da onurlu bir çocuk. Garmon'un gözlerinden iyilik, sevgi ve sevecenlik akıyor. Herkese yardım etmek için çırpınıyor. Zor durumda kalan birini kurtarmak için, eğer gerekiyorsa... ''Canını bile vereceğine inanıyorum. Böyle bir arkadaşım olduğu için büyük kıvanç duyuyorum. Göğsüm kabarıyor.'' Nobis'in babası çok zengin. Çocuk bu yüzden her fırsatta böbürlenir, herkese tepeden bakardı. Dün sabah sınıfın en küçüklerinden Betty ile her nedense tartıştı. Nobis %100 haksızdı. Ama kötü oyunun gereği zavallı çocuğa ''Senin baban beş para etmez bir adam.'' diye bağırdı. Betty bir kömür işçisinin oğluydu. Kulaklarına kadar kızardı. Gözleri yaşardı. Dokunsanız ağlayacaktı. Öğle tatilinde eve gidince olanları babasını anlatmış. Son dersin bitmesine yakın kömür işçisi babası okula geldi. Üstü başı kömür tozu içinde kapkara, kısa boylu bir adamdı. Kasketini ellerinin arasında ezerek öğretmenle konuşmaya başladı. Çok sıkıntılı, üzüntülü olduğu her halinden belliydi. Bu arada Nobis'in babası da gelmişti. Koridorda Oğlunun paltosu elinde onun sınıftan çıkmasını bekliyordu. Adının geçtiğini duyunca içeri girdi. ''Sanırım benden söz ediyordunuz.'' dedi. ''Ne olmuş? Söyler misiniz?'' Öğretmen durumu hemen açıkladı. ''Oğlunuz bu işçi arkadaşının oğluna ''Senin baban beş para etmez.'' demiş. Onu konuşuyorduk. Nobis'in babasının kaşları çatıldı. Bu sözlerden üzüldüğü ve utandığı belliydi. Çocuğuna döndü. ''Öyle mi söyledin?'' diye sordu. Nobis Beti'nin yanında, başı öne eğik, taş kesilmiş gibi duruyordu. Babasının sorusuna karşılık susmakla yetindi. Babası onun kolundan tuttu, hızla Beti'ye doğru itti. İki çocuk az daha çarpışacaktı. ''Özür dile'' diye çıkıştı oğluna. Zavallı kömür işçisi elindeki kasketiyle ezilerek ''Hayır efendim, hayır'' diye kekeledi. Zengin adam onu dinlemedi. Oğluna bu kez daha yüksek sesle bağırdı. ''Özür dile diyorum sana. Şimdi söyleyeceklerimi teker teker söyle ona. Baban için söylediğim o haksız sözden ötürü özür dilerim. Baban saygıdeğer bir adamdır. Benim babam onun elini sıkmakla onur duyar.'' Kömür işçisi gene araya girdi. ''Hayır efendim, hiç gereği yok.'' Nobis'in babası giderek daha fazla kızıyordu. ''Oğluna, haydi benim söylediklerimi tekrarla arkadaşına.'' Nobis gözlerini yerden ayırmadan titreyen bir sesle babasının sözlerini yineledi. Çok utandığı, çok üzüldüğü belli oluyordu. Sesi titriyordu. Bunun üzerine zengin adam elini Betil'in babasına uzattı. İyi yürekli işçi bu eli sevinçle sıktı. Sonra oğlunu Nobis'e doğru itti. ''Haydi barışın.'' dedi. ''O senin arkadaşın.'' İki çocuk sarıldılar. Öğretmenimiz Nobis'in babasına ''Teşekkür ederim bayım.'' dedi. ''İki çocuğu barıştırdınız.'' Nobis'in babası öğretmeni selamlayıp gitti. Öğretmenin gözlerinin içi gülüyordu. Bize, ''Bunu hiç unutmayın çocuklar.'' dedi. Yılın en güzel dersi işte bu oldu. Votini ile birlikte sokakta dolaşıyorduk. Babası da bizimle birlikteydi. Ama biz çok hızlı yürüyorduk. Daha sonra koşmaya başladık. İlerideki parka gittik. Orada bir çocuğun oturduğu bir kanepeye oturduk. Votini çocukla benim aramda oturuyordu. Vatini o gün çok süslü püslü giyinmişti. Ayağındaki çizmeleri gösterdi. ''Subay çizmelerimi gördün mü?'' diye sordu bana. Aslında bu sözleri yanımızda oturan çocuğun dikkatini çekmek için söylemişti. Ama çocuğun aldırdığı yoktu. Vatini bu ilgisizliğe bozulmuştu. Sonra da ipek fırfırlarla süslü ceketini göstererek ''Bunun düğmelerini gümüş düğmelerle değiştireceğim.'' dedi. Sonra da ''O zaman daha güzel görünür değil mi?'' diye sordu. Çocuk bu sözleri duymamış gibiydi. Oturduğu yerden kımıldamadan hep aynı noktaya bakıyordu. Votini ise onun ilgisini çekebilmek için üstündekileri sayıp döküyor, nedenli pahalı ve güzel şeyler olduklarını söyleyip duruyordu. Çocuğun ilgisini çekebilmek için cebinden babasının ona yeni armağan ettiği saati çıkardı. Kapağını açıp gösterdi bana. Yanındaki çocuğun da duyabilmesi için gene yüksek sesle söyledi. ''Bak, dedi. Çarkları falan altından yapılmış. Yani altın suyuna batırılmış, dedim. Yok yok, her şeyi altından, saf altından, diye söylendi Vatini. Saf altından olamaz, diye karşı çıkacak oldum. Bu kez kapağı açıp saati yanındaki çocuğun yüzüne yaklaştırdı. Ona, sen söyle, bu saat saf altından değil mi, diye sordu. Çocuğun yanıtı pek kısa oldu. Bilmiyorum, Watini bu ilgisizde daha fazla dayanamadı. Vay beyim vay, bu ne fiyaka, bu ne çalım diye söylendi. Bu sırada Watini'nin babası yaklaştı. Oturan çocuğa bir süre dikkatle baktı. Sonra eğilip oğlunun kulağını öfkeyle fısıldadı. Sus, görmüyor musun? Çocukçağız kör. Votini sarsıldı. Ayağı fırlayıp çocuğun yüzüne baktı. Göz bebekleri kıpırtısızdı. Votini çok utandı. Tek kelime söylemeden gözleri yerde öylece kala kaldı. Çok üzüldüm, bilmiyordum diye özür diledi. Kör çocuk olanları anlamıştı. Hafifçe gülümsedi. Yumuşak bir sesle, Önemli değil, üzülmeye değmez, dedi. Bu fiyakacıydı, fiyak meraklıydı. Ama iyi çocuktu. Oğlum Evriko, Görüyorum ki kar yağdığı için çok sevinçliydin. Buna hakkım var. Koş, oyna, neşelen. Ancak şunu da hiç aklından çıkarma. Kar yağdığı için sevinemeyen çocuklar var. Bu çocuklar evlerinden çok uzakta bulunan okullarına, karlara batı çıka yürüyerek gidiyorlar. Okuldaki sobalarının yanması için evlerinden çalı çırpı getirmek zorunda kalıyorlar. O zavallı çocuklar gökten düşen kar tanelerini senin gibi sevinçle değil, üzüntüyle bakıyorlar. Çünkü kar onlar için daha fazla soğuk, daha fazla sıkıntı, daha büyük bir yokluk demek. Yoksul insanlar için kış hiç de sevinilecek bir mevsim değil. Bu zavallıcıkların geceliğin yıkık dökük evlerinde ısınmak için nasıl çırpındıklarını bir bilsen, sen burada sıcacık yatağında deliksiz bir uyku çekerken o zavallıcıklar sabahdek dek soğuğu tüm vücutlarında hissediyorlar. Bütün acılığıyla duyuyorlar. Bunları asla unutma. Bunlara elimizden geldiğince yardım etmenin bir insanlık görevi olduğunu her zaman anımsa. Çocukların birbirlerine attıkları kar toplarından biri karşı kaldırındaki yaşlı bir adamın başına geldi. Zavallı adam ''Ay!'' diye bir çığlık attı. Elleriyle yüzünü kapayıp olduğu yere çöktü. Çocuklar korku içinde kaçıştılar. Ben o sırada kırtasiye dükkanının önündeydim. Garon, Koretti ve Garofi de yanımdaydı. Hep birlikte vitrindeki kitaplara bakıyorduk. Bu sırada yoldan geçenler zavallı adamın yanında toplanmışlardı. Bir de polis geldi. ''Kim attı bu kar topunu?'' diye sordu. Kimseden ses çıkmayınca bize doğru ilerledi. Hangimizin avucunun ıslak olduğuna baktı. Garofi yanımdaydı. Yüzü bembeyaz olmuştu. Titriyordu. Garron, kar atanın Garofi olduğunu anlamıştı. Ona, suçsuz birinin senin yerine ceza görmesini istemiyorsan git de her şeyi anlat.'' dedi. Bire bile yapmadım ki.'' diye kekeledi Garofi. ''Olsun.'' dedi Garron. ''Sen üstüne düşeni yap.'' Sonra da ekledi. ''Korkma, ben de seninle geleceğim.'' Bu sırada orada toplananlar ''Kim yaptı, kim yaptıysa çıksın, zavallının gözü çıktı.'' diye bağırıyorlardı. Suçluyup olabilmek için çevrelerine bakınıp duruyorlardı. Garofi korkudan ayakta zor duruyordu. Garon onun koluna girdi. ''Gel hadi.'' dedi. ''Ben seni savunurum, korkmana gerek yok.'' Birkaç kişi durumu anlamıştı. Hemen Garofi'nin üzerine doğru yürüdüler. Garofi'nin onların karşısına dikildi. ''Bir çocuğa on kişi saldırmaya utanmıyor musunuz?'' diye bağırdı. Adamlar durdular. Polis ilerledi. Garofi'yi kolundan tutarak az ilerideki eczaneye götürdü. Yaralı adam da oradaydı. Yaralı adam bir koltuğa oturtmuşlar, gözne pansuman yapıyorlardı. Karanlığa rağmen iyice yaklaşınca adamı hemen tanıdım. Bu bizim evde dördüncü katta oturan memur emeklisi komşumuzdu. Garofi kapının önünde isteyerek yapmadım diye hıçkırıyor içeri girmemek için direniyordu. Polis çocuğu zorla içeri soktu. ''Özür dile, hemen özür dile'' diyerek bağırdı. Elleriyle omuzlarına bastırarak adamın önünde diz çökmesini istediler. Tekrar ''Özür dile'' diye bağırdılar. Bu sırada güçlü bir el uzandı. Garofi'yi kolundan yakalayıp doğrulttu. Orada bulunanlar... Hayır baylar hayır diye çıkıştı. Herkes şaşkınlıkla bu adama baktı. Bu bizim müdürümüzdü. Olanları görmüş, öğrencisini korumak için buraya gelmişti. Suçunu açıkça söyleyen birine bu şekilde davranmaya, onu hor görmeye hakkınız yok dedi müdürümüz sertçe. Herkes sustu. Kimse ne diyeceğini bilemiyordu ama müdürümüz kararlıydı. Garofiye Haydi oğlum özür dile bu baydan dedi. Garofi, müdürün yumuşacık, sevecenlik dolu sesini duyunca kendine gelmişti. Bir adım attı, koltukta oturan adamın önünde değildi. ''Özür dilerim efendim.'' dedi. Yaşlı adam elini uzatıp çocuğun saçlarını okşadı. ''Babam geldi. Elimden tuttu. Oradan ayrıldık. Yolda bana sordu. Böyle bir durumda hiç korkmadan, hiç çekinmeden suçunu açıkça söylersin değil mi oğlum?'' ''Evet babacığım.'' dedim. Babamla birlikte gözünden yaralanan komşumuzu ziyaret etmek için dördüncü kata çıktık. Adamcağız loş bir odada uzanmış yatıyordu. Gözü sargılıydı. Babama durumu anlattı. Doktorun dediğine göre birkaç güne kadar sargılar açılacakmış. Gene eskisi gibi görebilecekmişim, dedi. Sonra üzüntülü bir sesle, ''O çocuk da kim bilir ne kadar korkmuş üzülmüştür.'' dedi. Bu sırada kapı çalındı. Kapı açılınca içeriye, ''Burada olması gereken en son kişi girdi. Süklüm birkaç adım attı. Bu Garofidi. Başı öne duruyordu. Yaşlı adam, ''Kim bu delikanlı?'' diye sordu. Babam yanıt verdi. ''Size kar topu atan çocuk efendim.'' Yaşlı adam dirseği üzerinde doğruldu. Sanki müjdeli büyük bir haber duymuş gibi canlandı. ''Ah yavrum bana geçmiş olsun demeye mi gelmiş?'' diye sordu. ''Sağ ol evladım. Yaklaş bana. Merak etme. Gözüm giderek iyileşiyor.'' Garofi ürkek ürkek birkaç adım attı. Yaşlı adam onun kendine doğru çekti. Saçlarını okşadı. ''Annem baban da merak etmişlerdir.'' dedi. ''Söyle onlara. iyileşiyorum Birkaç gün sonra bir şeyim kalmayacak.'' Garofi ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Bir şeyler söylemek istiyor ancak beceremiyordu. Yaşlı adam çocuğun halini anladı. Ona ''Bana söylemek istediğin bir şey mi var yavrum?'' diye sordu. ''Hayır, yok efendim.'' diye fısıldadı Garofi. ''Haydi öyleyse, güle güle. İnşallah iyileştikten sonra seninle yine görüşürüz.'' Garofi kapıya doğru ilerledi. Yaşlı adam birinci sınıftaki torunu da onunla kapıya kadar gitmişti. Garofi ona dalgın dalgın bakıyordu. Sonra elini paltosunun içeriye doğru soktu. Oradan çekip çıkardığı bir şeyi küçük çocuğa verdi. ''Al, bu senin olsun.'' deyip hemen dışarı çıktı. Hepimiz merakla çocuğun elinde ne olduğuna baktık. Bu Garofi'nin canından çok sevdiği pul defteriydi. Pullar. Bunca emekle topladığı, üzerine titrediği pullar. Üzerine bunca düşler kurduğu, bunca umutlar bağladığı pullar. Onun için dünyanın en büyük hazinesi. Hani arkadaşlarının, annesinin yaşamını sağlamak için gerekli olsa bile onları satmaz, dediği pullar. Garofi gerçek bir insandı. Bulunmaz bir insan. Stardy'lerin evi hemen okulun başındaydı. Bugün okuldan çıkışta onlara gittim. Kitaplarını çok merak ediyor, onları görmek istiyordum. Arkadaşım Sterd, tam anlamıyla bir kitap kurduydu. Ailesi pek varlıklı değildi. Ama o, ders kitaplarını, kendi armağan edilen kitapları çok temiz tutuyor, eline geçen kitapları özenle koruyordu. Harçlıklarını çok dikkatle harcıyor, arttırdığı parayı da kitaba yatırıyordu. Böylece kendine küçük bir kitaplık oluşturmuştu. Babası da oğlunun tutku ölçüsündeki bu kitap merakını desteklemek için ona güzel bir kitap dolabı almıştı. Stardy bu dolabı çok güzel değerlendirmişti. Kitaplarını raflara, çeşitli özelliklerine göre dizmişti. Her birine bir numara vermiş ve bunları bir deftere yazmıştı. Biz kitaplara bakarken babası da yanımıza geldi. Bana ''Şu kafaya dikkatle bak'' dedi. Bunun içi akıl dolu, bilgi dolu. Gün gelecek büyük bir adam olacak benim oğlum. Stardy babasının bu sözlerine gülümseyerek dinledi. Ayrılırken bana, güle güle, yarın yine görüşürüz, dedi. Stardy'nin görünüşü kabadır, davranışları soğuktur, az konuşur, yüzü hiç gülmez. Öyle olmasına karşın bu çocuğu çok seviyorum. Bunları babama anlatınca bana, kişilikli bir çocuk demek, dedi. ''Ona karşı bu nedenle ilgi duyuyorsun?'' ''Bilemiyorum.'' dedim. Neredeyse bir saat boyunca birlikte oturduk. Otuz kırk kelimeye ya konuştu ya konuşmadı. Bu süre içinde bir kez olsun gülmedi. Buna karşın onunla birlikte olmaktan yine de hoşlandım. Her zaman görüşmek istiyorum onunla. Babam bu söylediklerimi çok beğenmişti. ''Aferin sana.'' dedi. ''Bakıyorum da insanların dış görünüşüne aldanmadan asıl iç dünyalarını görebiliyorsun.'' Kitap sevenlerin, kitap okuyanların işlerinde apayrı bir dünya oluşur. Bunlar senin değerlerine her zaman yeni değerler katar. Sen de bu arkadaşın değerini çok iyi anlamışsın. Bu yüzden seni kutlarım oğlum. Annemle birlikte hasta olan öğretmenimiz ziyarete gidecektik. Birlikte evden çıktık. Öğretmenin evine geldik. Annem kapıda bekledi. Ben yukarı çıktım. Kapıyı çaldım. Kapıyı hizmetçi açtı. Beni öğretmenimin yattığı odaya götürdü. Öğretmenim küçük bir demir kar yolda yatıyordu. Rengi solgundu. Beni daha iyi görebilmek için eliyle gözlerini siper etti. Beni tanıyınca ''Enrico'' dedi sevinçle. Yatağına yaklaştım. Bir elini omzuma koydu. ''Aferin oğlum'' dedi. ''Zavallı öğretmenini görmeye gelmekle çok iyi ettin. Sevgili yavrum, görüyorsun bak acınacak durumdayım. Okul nasıl gidiyor ha? Arkadaşları ne yapıyorlar?'' siz de olsa her şey iyi gidiyor değil mi? Ona hayır demek istemedim. Ama öğretmen bunu anlamış gibi, hiç şüphesiz beni seviyorsunuz, bunu biliyorum, dedi. Duvardaki resimlere baktım görünce, bunlar 20 yıldan beri benim okuttuğum çocukların resimleri, dedi. Hepsi de çok iyi çocuklardı. Bunlar benim en değerli, en tatlı anılarım. Ölürken bütün ömrümü birlikte geçirdiğim bu yumurcaklara son bir kez bakabileceğim için mutluyum. Okulu bitirdiğin zaman sen de bana bir resmini vereceksin değil mi Enrico? Ona bakarken içime bir hüzün çöktü. Neredeyse ağlayacaktım. Ayağa kalkabileceğimi umuyorum dedi öğretmenim. Ama yine de yatalak kalırsam iyi dinle beni. Biliyorsun matematikte biraz zayıfsın. Eğer çalışırsan başarırsın. Unutma her başarı bir çalışma ve emek sonucunda elde edilir. Gayret edersen yaparsın yavrum. Birden durdu. Zor nefes alıyordu. Yüzü kızarmıştı. ''Ateşim yükseldi.'' dedi. ''Artık sonum geldi sanıyorum. Ama sınıfa geleceğim. Haydi git artık. Okulda görüşürüz. Eğer bir daha görüşemezsek seni çok seven şu zavallı üçüncü sınıf öğretmenine arada bir hanımsa.'' Gözlerim yaşardı. Ağlamaya başladım. ''Yaklaş.'' dedi öğretmenim. Yastığın üzerine doğru eğildim. Saçlarımı öptü. Sonra da ''Haydi git artık.'' diyerek sırtını duvara çevirdi. Merdivenleri koşarak indim. Bir an önce dışarı çıkmak istiyordum. Öylesine bir hüzün çökmüştü ki içime. Dün akşam öğretmenin evinden dönerken seni gözlüyordum. Bir bayana çarptın. Sokakta yürürken daha dikkatli olmalısın Enrico. Evde nasıl ölçülü davranıyor, her hareketine dikkat ediyorsan sokakta da öyle olmalısın. Bunu hiçbir zaman unutma. Sokakta hastadan, yaşlı bir insana, kollarında çocuk taşıyan bir kadına, koltuk değnekleriyle yürüyen bir sakata saygı göstermeliyiz. Yaşlılığa, yoksulluğa, ana sevgisine, sakatlığa, yorgunluğa daima saygı göstermeliyiz. Sokakta yürürken tehlikeli bir duruma düşen bir çocuk görünce hemen onu kolundan tutup kenara çekmelisin. Eğer kazayla karşı karşıya olan kişi bir büyükse onu hemen uyarmalısın. Yalnız başına ağlayan bir çocuk görürsen hemen ona yaklaş. Gülümse. Çocuğa en içten sesinle sorular sor. Ona yardımcı ol. Bastonunu yere düşüren yaşlı bir adamın bastonunu hemen yerden alarak ona ver. İki çocuk kavga ediyorsa onları ayırmaya çalış. Eğer kavga edenler büyükse hemen oradan uzaklaş. İnsan ruhunu karartan ve inciten her şeyden uzak dur. İki jandarma arasında yürüyen elleri kelepçeli bir adam görürsen... Diğer insanların yaptıklarını yapma. O adamı küçümseyerek bakma. Unutma ki o adam suçsuz olabilir. Bir hasta sedyesiyle karşılaşırsan hemen arkadaşınla konuşmanı kes. Sakın gülme. Hastaya karşı saygılı olmak gerekir. Bir cenaze alayı geçerken de aynı şeyleri yap. Son yolculuğuna çıkan insana karşı saygıda kusur etme. Sana yol soran olursa ona yardımcı olmaya çalış. Kimseye gülme, kimseyle alay etme. Sokaktakilere karşı saygılı ol. İlk adımlarını annenin kollarında attın. İlk heyecanlarını orada duydun. İlk kez orada düşünmeye başladın. İlk arkadaşını orada buldun. Unutma, bu kent senin için bir anneydi. Seni kollarını aldı. Eğitti, öğretti, gelişmeni sağladı. Seni korudu. Onu, kentin sokaklarına, sokaklardaki insanları, kentini sev. Onun haksızlığa uğradığını gördüğün zaman onu savun. Düşün ki... Bu kent senin kutsal yurdunun bir parçasıdır. da anneni sevdiğin gibi sev. Ayrım 3 Sayfa 25 Stardy'nin kız kardeşi her gün kursa gidiyor. Dün de öyle olmuş. Kardeşi kursa giderken Stardy ona eşlik ediyormuş. Franti onları izlemiş. Çocuğu kızdırmak için kızın saçını çekmiş. Kız da bunun üzerine bir çığlık atmış. Stardy çığlığı duyunca dönüp bakmış, ...ve Franti'nin kızın saçını çektiğini görmüş. İki çocuk birbirlerine girmiş. Franti, ''Al bakalım, bu sana ders olsun.'' diyerek Stardy'e bir yumruk atmış. Franti, iri yarı bir çocuktur. Stardy ise sıska sayılabilecek kadar zayıf. Yumruğu yiyince epey sersılmış. Böylece sokağın ortasına birbirleriyle dövüşmeye başlamışlar. Stardy yere düşmüş. Franti onun üstüne çıkmış. Zavallı çocuğu yumruklamaya başlamış. Stardy yine pes etmemiş ve yattığı yerden Franti'ye karşı koymaya çalışmış. Yolun kıyısındaki evlerde oturan kadınlar pencerelere koşmuşlar. İçlerinden birisi Stardy'e ''Aferin'' demiş. Kardeşin saçını çeken da cezasını verdi. Ufak tefek ama gene de iyi dayandı. Bir ara Stardy tüm gücüyle bir silkin işte Franti'yi yere atmış. Franti elin cebine atıp sustalı çakısını çıkarmış. Bunu gören de son bir gayretle Franti'nin bıçağı tutan elini vermiş. Franti telaşla elini çekerken bıçak öbür eline saplanmış. Eli bir anda kanlar içinde kalmış. Franti çok korkmuş. Elinden kanlar akarken oradan kaçıp uzaklaşmış. Corotti geçen hafta madalya aldı. Öğretmenim onu benim yanıma oturtmuştu. Yazı defterime özene bezene yazı örnekleri çiziyordum. Corotti'nin desteği koluma çarpınca yazı bozuldu. Üstelik defterin mürekkep lekesi içinde kaldı. Ona çok kızdım. ağzından kötü bir söz çıktı. Koretti gülerek, isteyerek yapmadım, dedi. İsteyerek, bilerek yapmadığını biliyordum. Ama gülmesi bana çok dokundu. Kendi kendime, ödül aldı ya, şımardı, diye düşünüyordum. İntikam almak için az sonra ben de onun dirseğine dokundum. Yazı yazdığı sayfa lekelendi. Koretti öfkeden mosmor kesildi. ''Sen bunu bilerek ve isteyerek kasten yaptın.'' dedi. Vurmak için elini kaldırdı. Tam bu sırada öğretmen görmüş olmalı ki elini indirdi. Ama kulağıma fısıldamayı unutmadı. ''Dışarı çıkalım, ben sana gösteririm.'' Yaptığımı pişman olmuştum. Hatalıydım. O, isteyerek yapmamıştı. Ama ben isteyerek yapmıştım. Ona zarar vermek istemiştim. Bu olayı babama anlatsam, ''Acaba ne derdi bana?'' ''Haksız olduğunu biliyorsun değil mi?'' diye sorardı. Ben de bu soruya ''Evet'' diye yanıt verecektim kuşkusuz. Bunun üzerine babam ''Haydi arkadaşından özür dile'' diyecekti. Evet özür dilemem gerekiyordu ama nedense bunu bir türlü göz alamıyordum. Arkadaşıma yan gözle bakıyordum. Sırtındaki kazanın omuzu yırtılmıştı. Belli ki babasının dükkanına odun taşırken yırtılmıştı. Annesi de hep hasta yattığı için kimseler dikmemişti bu yırtığı. Çocuğa acıdım. Üstelik Koretti çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Kendi kendime haydi özür dile, özür dile diyordum ama cesaret edemiyordum. O da bana kaçamak bakışlarla bakıyordu. Öfkesi geçmiş olmalıydı. Üzüldüğü yüzünden belli oluyordu. Benim de üzüldüğümü anlamıştı. Kaşlarını çattı. Fısıldayarak dışarıda görüşürüz dedi. Ben de ister istemez görüşürüz dedim. O anda babamın bir sözünü anımsadım. Babam, eğer kavgada haksızsan kendini savun ama vurma demişti. Bunu düşünerek, ben haksızım, kendimi savunacağım ama ona vurmayacağım diye yineleyip duruyordum. Ders bitti. Çıktık. Sokakta yürürken baktım, o da arkamdan geliyordu. Durdum. Elimdeki cetveli sımsıkı tutarak bekledim. Yanıma gelince cetveli kaldırdım. Kafasına vuracaktım. Ama o birden gülünce duraksadım. ''Hayır Enrico!'' dedi bana. Vurma sakın, dövüşmeyelim. Gene eskisi gibi dost olalım. Önce şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim. Sonra birden arkamdan bir itmiş gibi ona doğru atılıp kollarımı açtım. Onunla kucaklaştık. Sarılıp yanağımdan öptü. Bir daha kavga etmeyeceğiz değil mi? diye sordu. Hayır, hayır diye bağırdım. Gözlerim yaşarmıştı. Sesim titriyordu. İçim bir tuhaf olmuştu. ''Hayır, bundan sonra hiç kavga etmeyeceğiz.'' dedim sevecenlikle. Barıştığımız için ikimiz de mutluyduk. El sıkışıp ayrıldık. Eve gelince olanları babama anlattım. Arkadaşımla barışmış olduğum için bana aferin diyecek sanıyordum. ''Sen haksızdın oğlum.'' dedi. Dostluk elini ilk senin uzatman gerekiyordu. Arkadaşına cetvelle vurma girişiminde bulunmak sana yakışır mı? Bir an sustum. Sonra ''Getir bakayım o cetveli bana.'' dedi. ''Ne yapacaktı acaba? Yoksa cetvelle bana mı vuracaktı?'' Korka korka çantamı açtım. Cetveli çıkarıp babama verdim. Babam cetveli benden alınca iki ucundan tutup ortadan kırdı. İki parçayı da pis bir tutuyormuş gibi yüzünü buruşturarak fırlatıp attı. Dün bilmeden ablama kaba bir söz söylemişim. Hiç istemediğim halde onun kalbini kırmışım. Bugün ondan bir mektup aldım. Korotti olayından sonra babam sana bazı öğütler vermişti. Bir bölümünü ben de duydum. Daha o olayın yankıları sürerken sen bana o sözleri nasıl söyleyebildin? Ah, bil ki çok üzüldüm. Beni çok kırdın. Seni ne kadar çok sevdim biliyor musun? Sen küçükken gidip arkadaşların oynayacak yerde nefesimi tutarak senin uyumanı izlerdim. Gelip beşiğinin ucunda saatlerce otururdum. Hasta olduğun zamanlar geceleri yatağımdan kalkar, beşiğinin yanına gelir, nefes alışlarını dinlerdim. Elimi alını uzatıp ateşine bakardım. ''Kardeşim, başımıza bir felaket gelecek olsa ona göğüs germek için sana ilk koşacak dostum ben olacağım. Sanırım bunu biliyorsun. Annemiz babamız bu dünyadan ayrıldıktan sonra sana ben annelik yapacağım. Sen büyüdüğün zaman ben seni gene seveceğim. Zorda kalırsak yardıma ilk koşacak olan gene bizleriz. Biz kardeşiz çünkü. Damarlarımızda aynı kanı taşıyoruz.'' ''İleride bir gün bana geleceksin. Ablacığım, geçmiş günlerden konuşalım.'' diyeceksin. Benimle konuşurken geçmiş günlerle ilgili en küçük anı, kimi zaman söylenmiş bir söz, belki bir akşam karanlığında birlikte duyduğumuz gizemli bir ses, belki bir korku. Birlikte yaşadıklarımızı anarken büyük bir mutluluk duyacağız. Çünkü geçmiş sadece bize aittir. Onu biz birlikte yaşadık. Daha da yaşayacağız. Unutma ki kimse onu elimizden alamaz.'' Başka hiçbir kimseyle de yaşayamayız geçmiş günleri. Bunları düşün. Dün yaptığım şeye çok üzüldüm. Ama sevgimde en küçük bir azalma olmadı. İleride bana karşı yine böyle hatalı bir davranışın olursa belki seni gene seveceğim. Hep seveceğim. Acı konuştum. Beni bağışla Enrico. Sen de bana bu kağıdın altına iki satır tatlı söz yaz. Bana kızmadığını anlayayım. İçim ancak bu satırları görünce rahat edecek. İnan bana. Duvarcının oğlu hastaymış. Ayın öyküsünü bir de onun için yazacakmışsın. Sen uyurken onu aldım. Yardım olsun diye ben yazdım. Yazdığım masanın sol gözünde bulacaksın. Sana birkaç satır yazmak değil, bütün bir dünyayı vermek istiyorum. Ah, öyle utanç içindeyim ki, elini öpmeye bile utanıyorum. Sana karşı yüzüm yerde, gözlerine bakmaya çekiniyorum. Baba Ferruccio dükkanına mal almak için birkaç günlüğünü evden ayrılmıştı. Eşi de küçük kızları Luina'yı göz doktoruna göstermek için bir günlüğüne kasabaya gitmişti. Evde de yatalak nene ile 13 yaşındaki Ferruccio kalmıştı. Evleri köyün pey dışında tek katlı bir evde. Alt kattaki bir oda dükkanın haline getirilmişti. Aile geçimlerini bu bakkal dükkanından sağlıyordu. Dışarıda yağmur yağıyor, rüzgar uğulduyordu. Saat neredeyse gece yarısı olmuştu. Zavallı nene evde yapayalnızdı. Torunlu köye gelmişti. Saatler ilerledikçe onun için endişeleniyordu. Çocuğun başına bir şeyler gelmiş olmasından korkuyordu. Yattığı yerden gözleri kapanıyordu. Ama kısa bir süre sonra gözlerini açıyor, torununu düşünmeye başlıyordu. Çocuk nihayet geldi. Yağmurdan sıra sıklama olmuştu. Üstündekileri çıkardı. Ninesi söylenmeye başladı. ''Sen büyük anneni sevmiyorsun. Eğer sevseydin bu kadar geç kalmazdın.'' ''Kim bilir nerelerdeydin? Bak, üstün başın darmadağın. Kim bilir neler yaptın? Senin gibi davranan çocukları sonları çok kötü olur. Vito Mazzoni'yi düşün. Ne yapıyor şimdi? Bir soyguncu olup çıktı. Herkesin başına bela kesildi. Daha da 24 yaşında. İki kez hapse girip çıktı. Annesini tanırdım. Zavallı kadın. Üzüntüden kalbi duruverdi. Ölüp gitti zavallıcık. Babası da oğlunun verdiği utanca dayanamadı. Çekip gitti buralardan.'' Çocuk: Aman büyük anne, haydutlardan bize ne? dedi. Onlar zenginlerle uğraşır. Bu sırada yaşlı kadın: Sus, bir tıkırtı duydum, dedi. Yok büyük anne, dedi çocuk. Bu duyulan sadece rüzgarın sesi. Tıkırtı bir kez daha duyulunca Nina: Rüzgar değil oğlum, dedi. Git de bir bak bakalım arka odaya. Sonra birden çocuğun kolunu tuttu. Yok, hayır hayır, sakın gitme, dedi. Arka odada ayak sesleri işitildi. Evde birilerinin olduğu artık kesindi. İkisi de bunu anlamışlardı. Ferruccio kapıya yaklaşıp seslendi. ''Kim o? Kim var orada?'' Bunları bağırarak söylemişti ama bir yanıt alamadı. Aynı anda oda kapısı gürültüyle açıldı. İçeri yüzlerine maske olan iki kişi girdi. Biri hemen çocuğun üstüne atılarak eliyle ağzını kapayıp omzundan yakaladı. ''Bağırma sakın!'' dedi. ''Hemen gebertirim seni!'' Haydutların gözlerinden başka bir şey görünmüyordu. Yüzlerini maskeyle gizlemişlerdi. Odada dört kişinin soluk alışlarından başka bir ses duyulmuyordu. Yağmur ve rüzgarın uğultusu yankılanıyordu. Korkuya kapılan yaşlı kadının inlemeleri de bu sese karışıyordu. Haydutlardan biri çocuğun kulağına eğilip, ''Baban paraları nerede saklıyor?'' diye sordu. Bunu söylerken elindeki bıçağı çocuğun boğazına dayamıştı. Ferruccio bıçağın boynuna saplandığını hissediyordu. Adamların şakası yoktu. İster istemez, orada, dolapta diye fısıldadı. Haydut onu iteledi. Haydi, düş önüme, göster şu dolabı, dedi. Bitişik odada, diye fısıldadı çocuk. Haydut Ferri Çio'yu kapıya doğru itti. Birlikte bitişik odaya girdiler. Haydut, dolabı görünce hemen oraya yanaştı. Çocuğun kaçmasını önlemek için ona diz çöktürdü. Sonra da boynunu bacaklarının arasına sıkıştırdı. Cebinden ucu sivri bir demir, belinden de kocaman bir kama çıkardı. Bunlarla bir sürü uğraştı. Sivri demiri kilitle dolap arasına sokarak bütün gücüyle yüklendi. Dolap açıldı. Haydut dolabın içinde ne varsa çabucak toparladı. Elindeki torbayı doldurdu. Bir yandan da bacaklarını sıkarak çocuğun kaçmasını önlemeye çalışıyordu. Haydut bacaklarını öylesine sıkıyordu ki zavallı Ferruç'u neredeyse boğulacaktı. Öbür odadaki haydut sabırsızlanıyordu. ''Buldun mu?'' diye seslendi. ''Buldum, sen kapıya bak!'' diye karşılık verdi dolabın yanındaki. Bunu duyan odadaki haydut, zavallı kadının boynuna dolamış olduğu kolunu gevşetti. Bahçeye bakan odaya koştu. ''Kimse yok, çıkalım!'' diye bağırdı. İki haydut odadan çıkarken, ''Sakın bağırmaya kalkmayın!'' diye sert bir sesle ihtiyar kadına torni ikaz etti. ''Eğer bağırmaya kalkarsanız, ''Hemen geri döner ve ikinizin de boğazını keseriz. Bunu iyi bilin. Gözümüzü kırpmadan yaparız bunu.'' Bunları söyleyen haydut elindeki feneri yere bıraktı. Sonra hızla doğruldu. Kalkarken başını dolaba vurdu. ''Hay aksi şeytan!'' diye söylendi. Yüzündeki maske düşmüş, yüzü görünmüşlü. Yaşlı kadın ''Aa, Vito, Vito bu!'' diye bağırdı. Fenerin ışığında haydutun yüzünü görüp tanımıştı. Vito Mazzoni, kadının kendisini tanıdığını anlayınca telaşlandı. Ne yapacağını şaşırdı. Gittikten sonra jandarmaya haber verebilir, kendisini yakalatabilirdi. Hemen yaşlı kadının üstüne atıldı. Elindeki bıçağı kaldırdı. Bunu gören Ferruccio, ''Nineciğim!'' diye bağırarak araya girdi. Neneyi vurmak için havaya kalkmış olan bıçak, çocuğun sırtına saplandı. Haydutlar tam bir korku içindeydi. Hemen oradan kaçtılar. ''Gittiler mi?'' diye sordu yaşlı kadın. ''Gittiler nineciğim.'' diye yanıt verdi çocuk. Zorla konuşuyordu. Derin derin sol kalıp veriyordu. Konuşmasını güçlükle sürdürdü. ''Beni affet nineciğim.'' dedi. ''Bugüne dek seni üzdüğüm için beni affet. Seni her zaman çok ama çok sevdiğimi bilmelisin.'' Bunları söyleyen çocuk kadının üzerine kapandı. Zavallı nine torununa sevgiyle sarıldı. ''Enrico, çok yanlış düşünüyorsun.'' Arkadaşlarını bir daha göremeyeceğin için çok üzülüyormuşsun. Unutma ki, arkadaşlarını görüp görmemek, onlarla ilişkini sürdürüp sürdürmemek senin elinde. Okulu bitirdikten sonra başka okullara gideceksin. Arkadaşlarının pek çoğu seninle birlikte olamayacaklar. Onlar daha o gençlik yaşlarında çalışma yaşamına atılacaklar. Sen liseye de gitsen, üniversiteye de gitsen, onlar gene burada. işlerinin başında olacaklar. Sen de onları görmeye gelebilirsin. Onlardan... Onların çalışma yaşamları ile ilgili pek çok şey öğrenebilirsin. Onlar da senden yüksek okullarda öğrendiğin pek çok şeyi öğrenebilirler. Öğrenmenin yaşı yoktur. Bunun gibi okul dışında da pek çok şeyler öğrenebilir insan. İşçiler de bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimizdir. Toplumun herkesinin birbirleriyle kaynaşmalıdır. Böyle olmazsa insan bütün yaşam boyunca sadece tek bir kitap okumuş gibi olur. Soyluluk ne parlak giysilerle ne de meslekle olur. Çalışmak, üretmek, topluma yararlı olmak için çaba göstermek soyululuktur. Siz okul arkadaşları, yaşam boyunca arkadaş olarak kalacaksınız. İşlerinizin gereği birbirinizden uzakta, başka yerlerde olabilirsiniz. Ama sevgi sayesinde her zaman birbirinize yakın olacaksınız. Arkadaş sevgisi hiçbir zaman ölmez oğlum. Yaşamının her döneminde arkadaş sevgisi sana uzak denizlerde gemicilere yol gösteren, onları umut olan deniz feneri gibidir. Unutma, dünyada ölmeyecek, bitmeyecek tek şey sevgidir. Ayrım 4, sayfa 34 Öğretmen sınıfa girer girmez haber verdi. Zavallı Garon'un başına bir felaket geldi, dedi. Annesi öldü. Yarın okula gelecek. Onun üzüntüsüne saygı gösterin çocuklar. Onun yanında şakalaşmayın, gülmeyin. Ertesi sabah Garon sınıfa biraz geç geldi. Yüzünü görünce yüreğim sızladı. Gözleri kıpkırmızıydı, yüzü solmuştu. Onu görüp de durumuna üzülmemek olanaksızdı. Hepimiz yüzüne baktık. O da donuk bakışlarla bizi süzüyordu, Ama hiçbir şey görmüyor gibiydi. Ancak bakışlarımızdan ona karşı nasıl bir sevgi duyduğumuzu anlamış olmalıydı. Öğretmen onu yanına çağırdı. ''Başın sağ olsun yavrum'' dedi. ''Ölüm herkesin sonu, bunu kabul etmeliyiz. Sen ona karşı çok iyi davrandın, saygıda kusur etmedin.'' O da seni çok severdi. Şimdi aranızda sapa sapasağlam bir sevgi bağı oluştu. Sevgi, insanları birbirine bağlar. Sevgi dolu olduğu zamanlarda insanlar birbirlerinden ayrılmış sayılmazlar. Öğretmen bunları söyledikten sonra Garron'un elini tuttu. Getirip benim yanıma oturttu. Ona dönüp bakmaya çekiniyordum. Garron sırasının gözünden defterlerine, kitaplarını çıkarttı. Kitabını açınca oradaki resme baktı. Bu okuma kitabıydı. Resimde bir anneyle çocuğu el ele yürüyordu. Arkadaşım resme dalgın dalgın bakmaya başladı. Az sonra gözlerinden yaşlar belirdi. Hafifçe içini çekiyor, gözyaşları yanaklarından aşağı süzülüyordu. Öğretmen hepimize ''Bırakın ağlasın'' gibi bir işaret yaptı. Ben ise ona bir şeyler söylemek istiyordum. Ama ne söyleyebilirdim ki? Kolunu tuttum. ''Başın sağ olsun Garon'' dedim. ''Ne olur ağlama, lütfen'' hissesini çıkarmadı. Elimi tuttu. Akşam okuldan çıkarken pek çok anne baba kaldırımda durmuş, çocuklarını bekliyorlardı. Okuldan çıkan çocuklar sevinç içinde onların yanına koşuyorlardı. Annem de gelmişti, beni bekliyordu. Anneme kavuşacağım an benim için çok önemliydi. Annem Garron'u işaret edince durdum. Ne demek istediğini anlamıştım. Garron'un yanında koşup kollarına atılmamı istemiyordu annem. O sırada Garron'un uzaktan bana baktığını gördüm. Ah İçimiz cız etti. Tüm kalbim buruk bir acıyla doldu. ''Sanki garron bana, ne mutlu sana, kollarına atılacağın bir annem var.'' diyor gibiydi. ''Benim annem öldü. Bir daha onun kollarına atılamayacağım. Hiçbir zaman, hiçbir zaman.'' O gün başım ağrıyordu. O yüzden okula gitmedim. Annem sakat çocuklar yurduna gidiyordu. Yolda biraz hava alır, açılırım diye beni de yanına aldı. Kapıcının küçük kızını buraya yazdırmak istiyormuş.'' Bu yurtta iyi beslenemedikleri için kemikleri eğrilen, sırtları kamburlaşan, bacakları çarpık, zavallı sıska çocuklara bakıyorlarmış. Annem beni içeri sokmadı. Kapıda bekletti. Enrico, seni neden kapıda beklettim? İçeri almadım biliyor musun? diye sordu. Burada sakat, zavallı çocuklar senin gibi gürbüz ve sağlıklı bir çocuğu görüp de üzülmesin diye. Tam altmış çocuk, zavallıcıklar, kiminin bacağı sakat, ''Kiminin kolu bükük, boynu eğri. Bir görsen, durumları yürekler acısı. Onları görünce yüreğim parçalandı. Hele bir tanesinin çenesi içine çökmüştü. Sanki yaşlı bir adam gibi. Hepsinde zeki ve akıllı oldukları besbelli. Bu sakatlıkları olmasaydı kim bilir ne güzel eğitim görüp okuyacaklar, ne büyük adamlar olacaklardı. Hepsi de nedenliyimserdi. Ne güzel gülümsüyorlardı. O sırada doktor gelip muayeneye başladı.'' Hepsini sıranın üstüne çıkarıyor, şiş karınlarını, çarpak bacaklarına, eğri bürü kollarına bakıyordu. Burada onlara herkes sevgi gösteriyordu, sevecenlikle yaklaşıyordu. Ya dışarıda nasıl olacaktı? Büyüdükleri zaman kötü yetişmiş, iyi eğitilmemiş çocuklar onların bu sakatlıklarıyla alay edeceklerdi. Yakınları onlara acıyacaktı. Ama ellerinden ne gelir ki? Bunların hemen hepsi yoksul ailelerin çocukları. ...iyi beslenemedikleri, gerekli gıdayı alamadıkları için bu duruma gelmişlerdi. İşte bu nedenle devletimiz bu gibi çocukları böyle yurtlarda toplayıp onlara daha iyi bakmaya çaba gösteriyor. Fakir anne babaların veremedikleri yiyecekleri vererek sağlıklarını biraz olsun düzeltmeye çalışıyor. Kemiklerini düzeltebilecek bazı beden eğitimi hareketleri yaptırıyorlar. Yavrum, sağlıklı olmak ne güzel bir şey. Bunu sakın unutma. Sağlıklı olmanın değerini iyi bil. Ne mutlu sana ki sağlıklısın. Seni seven, senin de sevdiğin annen, baban, kardeşim var. Sadece bunlar bile mutlu olman için yeterli. Dün akşam aynı öykünün bana düşen bölümünü defterime geçiriyordum. Ablam yanıma geldi. Bu sabah annemle babamın konuşmalarını duymuş. Babamın işleri ters bitmiş. Çok üzgünmüş. Annem onu teselli etmeye çalışmış. Paramız kalmamış. Babam, hepimiz özveride bulunmalıyız. ''Bazı harcamalarımızı kısmalıyız.'' demiş. Ablam bana bunları anlattıktan sonra ''Sen de payına düşeni yaparsın değil mi?'' diye sordu. ''Tabii yaparım.'' dedim. Ablam elimden tuttu. Annemin yanına gittik. Zavallı anneciğim düşünceli görünüyordu. Kanepenin bir ucuna ben, diğer ucuna da ablam oturdu. Annem aramızda kaldı. Bir süre sessizce oturdu. Neden sonra ablam konuşmaya başladı. ''Anne, önemli bir konuda konuşmaya geldik.'' Annem başını kaldırıp merakla baktı. ''Ablam, paramız kalmamış öyle mi?'' dedi. Annem hemen tepki gösterdi. ''Hayır, yok öyle bir şey. Bunu kim söyledi sana?'' Ablam sakin sakin konuştu. ''Ben biliyorum anne.'' dedi. ailem sıkıntıdaysa bunu biz de bilmeliyiz. Fedakarlık gerekiyorsa biz de üstümüze düşeni yapmalıyız. Enrico ile aramızda konuştuk. İkimiz de hiçbir şey istemiyoruz.'' Bütün ailece paramızı daha tutumlu harcamak bizim de hoşumuza gider. Babam tekrar para kazanmaya başlayana kadar yeni bir giysi ya da başka bir şey istemiyoruz. Öyle değil mi kardeşim? Başımı gururla salladım. Evet dedim. Annemin gözleri yaşarmıştı. Bir koluyla bana bir koluyla da ablama sarıldı. İkimiz de bağrına bastı. Konuşacak durumda değildi. Sessizce ağlıyor, iç çekiyordu. Ablamla göz göze geldik. ''Sonra hiçbir şey söylemeden odadan çıktık. Ah annem, canım annem. Bu sabah evde aylık ödevimi yapıyordum. Merdivenlerde alışılmamış sesler duydum. Kapıdan içeri bir itfaiyeci girdi. ''Kusura bakmayın, sizi biraz rahatsız edeceğiz.'' dedi. ''Çatıların üzerinden dumanlar çıkıyor. Hangi kattan çıktığını anlayamadık. Sobalarınıza, bacalarınıza bakacağız.'' ''Babam, buyurun, bakın.'' dedi. ''Bizim evde soba yanmıyordu.'' İtfaiyeciler bizden çıkıp alt kata indiler. Babam bana ''İşte sana güzel bir konu Enrico'' dedi. ''Konu yangın. Ben sana anlatayım, sen sonra yazarsın.'' İki yıl kadar önce geç bir saatte tiyatrodan çıkmıştım. Caddeden geçerken gözüme alışılmadık bir aydınlık çarptı. Büyük bir kalabalık telaşla koşuyordu. Baktım koştukları yönde büyük bir ev yanıyordu. Alevler, dumanlar pencereden çıkıyor gökyüzüne yükseliyordu. Çok yetmeden itfaiyeciye aracı geldi. İçinden dört kişi çıktı. Ellerinde hortumlarla daldılar. Bu sırada evin üçüncü kat pencerelerinden birinde bir kadın belirdi. Korku içinde bağırıyor, aşağıya atlamak ister gibi hareketler yapıyordu. İtfaiyeciler ikinci kata çıkmışlardı. Oysa yangın bir üst kattaydı. Aşağıdakiler bağırışmaya başladılar. Üçüncü kata, üçüncü kata! Bunun üzerine arabadan fırlayan bir itfaiyeci eve girmek istedi ama bunu yapamadı. Çünkü her tarafı dumanlar kaplamıştı. İtfaiyeci yukarıcıya doğru baktı. Zavallı kadın bir ayağını pencereden dışarı çıkarmış aşağı atlamaya hazırlanıyordu. Bir yandan da ''Kurtarın beni! Yanıyorum!'' diye bağırıyordu. İçeriden uzanan alevler bir ejderhanın deli gibi pencereleri doğru uzanıyor, kadını her an alıp yutacakmış gibi görünüyordu. İtfaiyeci daha fazla dayanamadı. Bitişik evden içeri girdi. O evin çatısına baktı. Aşığı sarkarak zavallı kadının bulunduğu yere nasıl ulaşabileceğini incelemeye başladı. Balkon buz tutmuştu. Herkes yapamaz, oradan inemez diye söyleniyordu. Ama itfaiyeci bunları aldırmadı. Ayağını uzattı. Bitişik evin karlarla kaplı balkonuna atladı. Doğruluk parmaklıkları tutundu. Oradan yanın evin duvarındaki bir çıkıntıya doğru uzandı. Ayağını oraya koyarken buz tutmuş elleri parmaklıklardan kurtuldu. Neredeyse boşluğa yuvarlanıyordu. Ama itfaiyeci çok çevikti. Oradan kuş gibi uçtu ve yandaki eve geçti. Bu sırada kadının bulunduğu pencere görülmez olmuştu. Alevler orayı da sarmıştı. Her yer dumana boğulmuştu. Kalabalıktan bağırışlar yükseldi. Eyvah! Yandılar! İkisi de yandı! Bazıları da ''Boğuldular, dumandan boğuldular.'' diye haykırıyordu. Tam o anda birden sevinç çığlıkları yükseliverdi. Bir araba daha gelmişti. Arabadan hemen bir merdiven uzattılar. Az sonra içeri giren itfaiyeci kucağında kadınla kapıda göründü. Merdivenden aşağı iniyordu. Bunu görenler kahraman itfaiyeciyi alkışlamaya başladılar. Bazıları onu tanıyordu. Onlar da ''Yaşa Robino!'' diye bağırıyorlardı. Babam bunları anlatırken ben sanki soluk almaktan çekinir gibi heyecanla onu dinliyordum. Babam bütün bu olanları anlattıktan sonra bana, işte cesur adam diye buna derim ben, dedi. Başkasının canını kurtarmak için o itfaiyeci kendi canını gözünü kırpmadan tehlikeye attı. Peki böyle birini tanımak ister miydin? İsterim elbette, dedim. Gel öyleyse, dedi babam. Birlikte alt kata indik. İki itfaiyeci oradaki araştırmalarını bitirmiş, çıkıyorlardı. Babam kısa boylu olan itfaiyeciyi kolundan tuttu. Bana "Robin'onun elini sık oğlum." dedi. Çok heyecanlanmıştım. Bir kahramanla karşı karşıyaydım. İtfaiyecinin yüzünde aydınlık bir gülümseme belirdi. Bana elini uzattı. İtfaiyecinin elini saygı ve sevgi duyarak büyük bir heyecanla sıktım. O da bizi selamladı. Arkadaşıyla birlikte dışarı çıktı. Babam onlar gittikten sonra "Bak oğlum." dedi. "Şunu unutma." ''Yaşamın boyunca sıkacağın eller arasında bunun gibi sıkılmaya değer saygın bir el ya da on tane bulursun ya da daha az.'' Babam doğru söylüyordu. Ben bu kahramanın elini sıkmaktan büyük bir gurur duydum. Ayrım 5 Sayfa 40 Yıllar önce fakir bir işçi, karısı ve iki oğlu ile birlikte yaşıyordu. Büyük oğlu ile birlikte yeni aldıkları evin borcunu ödemeye çalışıyorlardı. Ancak yaşam koşulları çok ağırdı. Kazançları geçimlerini ancak yetiyordu. Evin borçlarını düzenli olarak ödemeyince borç daha da artıyordu. Karı koca düşünüp bir karar verdiler. Kadın Arjantin'e gidecek. Orada iyi para getiren bir işe girip çalışacaktı. Kazandığı parayı da ülkesine gönderecekti. Böylece evin borcunu daha rahat ödeyebileceklerdi. Kadın Arjantin'e gitti. Kocasının akrabalarından biri daha önce gidip oraya yerleşmişti. Kadını hemen büyük bir evde iş buldular. Kadıncağız çalışmaya, bir süre sonra da memleketine para göndermeye başladı. Bu şekilde aradan iki yıl geçti. Kadının gönderdiği mektuplardan onun sağlığının yerinde olduğunu öğreniyorlardı. Dayıoğlu aracılığıyla gönderdikleri mektupla da evde olup bitenleri anneye bildiriyorlar, onu habersiz bırakmıyorlardı. Öte yandan kadının gönderdiği paralar işe yarıyordu. Evin borcu ödeniyordu. Bir süre sonra mektupların arkası kesildi. Kadına yazılan mektuplar da geri geldi. Adam o adresten ayrılmıştı. Karısının durumunu çok merak eden kocası Arjantin'deki konsolosluğa başvurdu. Onlardan karısının adresini bulmalarını istedi ama olumlu bir yanıt alamadı. En sonunda baba iki oğluyla baş başa verip ne yapmaları gerektiğini konuştu. Gerek baba gerekse büyük oğul çalışıyorlardı. İşlerinden ayrılmaları olanaksızdı. O halde annesini aramaya küçük oğlan gidecekti. Marco o sıralar 13 yaşına yeni girmişti. Babası her ne kadar buna razı olmadıysa da sonunda annesini aramak için küçük oğlanın gitmesine razı oldu. Marco'yu buharlı gemiye bindirip yolcu ettiler. Çocuğun yanında bir sırt çantası ve babasının verdiği az miktarda para vardı. Bir de dayı oğlun daha önce bildirdiği adres. Gemi yolculuğu çok uzun sürdü. Marco bu süre içinde yolcularla arkadaşlık kurdu. Onlarla konuştu. Annesini aramaya gittiğini anlattı. Yolculardan çoğu ona bu işin çok zor olacağını söyledi. Çünkü gittiği yer çok büyük bir ülkeydi. Elde sağlam bir adres olmadan birini bulmak çok zordu. Hatta olanaksızdı. Günün birinde gemi Arjantin'in başkentine vardı. Limana yanaştı. Marco çantasını sırtına aldı ve karaya çıktı. Adresin bulunduğu kağıdı elinde tutuyordu. Yürüdükçe rastladığı sokak levhalarına dikkatlice bakıyordu. Geniş bir caddenin köşesinde duran bir adama yaklaştı. Ona elindeki kağıdı gösterdi. Meğer adam İtalyanmış. Bu kağıttaki adrese nasıl ulaşabileceğini Marco'ya tarif etti. Marco adamı teşekkür ederek oradan ayrıldı. Sonunda aradığı Los Artes sokağını gösteren tabelayı görünce çok sevindi. Kapı numaralarına bakarak ağır ağır ilerledi. 169, 171, 173... Sonunda 175 numarayı buldu. Kalbi sevinç ve heyecandan deli gibi çarpıyordu. Sanki bu adrese ulaşınca sevgili annesini orada eliyle koymuş gibi bulacaktı. Burası küçük bir tuhafiyeci dükkanıydı. Tezgahın gerisinde kır saçlı, gözlüklü bir kadın oturuyordu. Marco kadına yaklaştı. Kibarca sordu. ''Francesco Merelli'nin dükkanı mı efendim?'' ''Hayır.'' dedi kadın. ''O öldü. Burası şimdi bana ait.'' ''Öldü mü?'' diye şaşkınlıkla kekeledi Marco. ''Acaba ne zaman ölmüştü?'' Kadın açıkladı. ''İşleri iyi gitmemişti Francesco'nun.'' dedi. ''Bu yüzden dükkanı bana sattı. Buralardan ayrılıp çok uzaklardaki Bahia Blanca'ya gitti. Oraya gider gitmez de ölmüş. Öyle haber aldım. Bütün bildiğim de bu.'' Bunları dinlerken Marco'nun nasıl üzüldüğünü, nasıl umutsuz duruma düştüğünü anlamıştı kadın. ''Sen neden aramıştın onu?'' diye sordu. Mark o zaman kadının belki bir bildiği vardır, kendisine yardım edebilir diye başından geçenleri anlattı. Annesinin Francescolar aracılığıyla bir ailenin yanına yerleştiğini söyledi. Kimmiş o aile diye sordu kadın. Makinezler efendim, makinezlerin nerede oturduğunu biliyor musunuz acaba? Kadın çocuğun anlattıklarına çok üzülmüştü, ona yardım etmek istiyordu. Kısa bir süre düşündü, bu ismi anımsamıyordu. Sonra birden umutla doğruldu. ''Dur bakayım.'' ''Bizim Çırak o belki tanıyordur.'' dedi. Sonra içeriye seslendi. Çırağı yanına çağırdı. Durumu ona anlattı. Marco'dan aldığı bilgileri ona da aktardı. ''Sen Bay Francesco'nun bir evde çalışan akrabasına mektup gönderdiğini anımsıyor musun?'' ''Çırak, biliyorum.'' dedi. ''Makinezlerin evi.'' ''Nerede?'' diye sordu kadın heyecanla. Aynı anda Marco da aynı soruyu sormuştu. ''Bu sokağın bitiminde.'' diye yanıt verdi Çırak. Marco duyduklarına çok sevinmişti. Neredeyse annesini bulmuş kadar heyecanlandı. ''Kaç numaralı ev?'' diye sordu çırak. ''Numarasını bilmiyorum.'' dedi çırak. ''Benimle gelirsen sana gösterebilirim.'' Kadın çırağa ''Haydi hemen gidin, evi bu küçük beye göster.'' diye buyurdu. Marco çırakla birlikte dükkandan çıktı. Hızlı hızlı yürüdüler. Az sonra çırak güzel bir evin önünde durdu. Ona işte burası.'' dedi. Marco, cıngırağın ipini çekti. Elleri titriyor, kalbi küt küt atıyordu. Kapı açıldı. Bir kadın kapıda belirdi. Çırak, kadına bu evin makinezlerinin evi olup olmadığını sordu. Kadın, şimdi biz oturuyoruz burada, diye yanıt verdi. Marco neredeyse bayılacaktı. Titreyen sesiyle makinezlerin nereye gittiklerini bilip bilmediğini sordu kadına. kardova'ya gittiler, dedi kadın. Peki yanlarında çalışan kadın? O kadın benim annem. Annem! ''Acaba onu da birlikte mi götürdüler?'' Kadın yanıt verdi. ''Bilmiyorum ama belki babam biliyordur. Çünkü makinezler buradan ayrılmadan önce onlarla epey konuşmuştu. Bir dakika durun. Ben gidip babama sorayım.'' Beş dakika kadar beklediler. Öyle bir bekleyiş ki Marco için saatler gibi uzun geldi. Her saniye heyecanı, üzüntüsü, kuşkusu artıyordu. Bir yandan da umudu giderek karamsarlığa dönüşüyordu. Sonunda kadın babasıyla birlikte geldi.'' Adam çocuğa ''Cenovalı mısın?'' diye sordu. ''Evet efendim'' dedi Marco. ''Tamam tamam hatırladım. Onların yanında çalışan Cenovalı bir kadın vardı. Onlarla birlikte gitti.'' ''Ah işte Marco için bir umut kapısı daha açılmıştı. Bu sabahtan beri annesinin izini bir buluyor bir kaybediyordu. Şimdi bu ihtiyar amca ona en güzel haberi vermişti. Annesinin makinezlerle birlikte olduğu kesinleşiyordu.'' Buradan ayrılmışlar, gitmişlerdi. Şeye, neresiydi orası? Kordova, dedi adam. Nasıl gidebilirim oraya, diye sordu Marco. Adam uzun uzun anlattı. Kordova, bulundukları yere 150 kilometre uzaktı. Bunları anlatırken birden durdu. Marco'ya, içeriye gel, rahat rahat konuşalım, dedi. Bir odaya girip oturdular. Adam Marco'dan öyküsünü baştan sona anlatmasını istedi. Marco anlatırken adam dikkatle onu dinledi. Çocuğun anlattıkları inanılır gibi değildi. Böyle bacak kadar bir çocuk nerelerden kalkıp hiç bilmediği bir ülkeye gelmişti. Adam çocuğa acıdı. Ona nasıl yardım edebileceğini düşündü. Masaya oturup bir şeyler yazdı. Sonra bunu bir zarfa koyup üstünü yazdı. Marco'ya döndü. ''Şimdi sen önce Boka'ya gideceksin.'' dedi. ''Buradan yürüyerek iki saat sürer. Yürüyebilir misin?'' ''İki saat ne ki?'' İşin ucunda annesine kavuşmak olduktan sonra Marco bir yaşam boyu durmadan yürüyebilirdi. Adama bu şekilde yanıt verdi. Boka'ya varınca bu adrese git. Mektubu zarfın üzerinde ismi yazan adama ver, dedi yaşlı adam. Onu orada herkes tanır. Çok da sever biridir. Sana elinden gelen yardım yapar. Oradan bir gemiye bindirir seni. Sonra da doğru Kordova. Marco ayağa kalktı. Adama teşekkür etti. Bu iyiliğinizi unutmayacağım efendim, dedi. Adam Marco'nun elini mektupla birlikte bir miktarda pırası sıkıştırdı. Marco parayı almak istemedi. Ama adam, al al diye diretti. Yolda sana gerekecek. Ne olur ne olmaz. Çırak kapıda bekliyordu. kayı nasıl gidebileceğini tarif etti ona. Vedalaştılar. Marco yola koyuldu. Uzun bir yürüyüşten sonra adamı buldu. Mektubu verdi. İyi kalpli adam Marco ile yakından ilgilendi. Ertesi akşam yola çıkacak olan tekneye bindirdi. Bu küçük bir yelkenliydi. Irmaktan yukarı doğru çıkarlarken Marco çevresine bakınıp durdu. Annesinin bu yoldan geçmiş olduğunu düşündü. Su yüzünde akıp giden yelkenli onu adım adım annesine yaklaştırıyordu. Sevincinden yemek, içmek, uyku gibi şeyler aklına dahi gelmiyordu. Hep annesi, hep annesi. Sonunda nehir yolculuğunu tamamlayan Marco kendini yeni bir şehirde buldu. Rosario idi bu şehir. Buradan sonra yolculuğuna trenle devam edecekti. Sonra sonra istasyonu buldu. Oradaki bilet gişesinden Kordava'ya üçüncü mevki biletin kaç para olduğunu sordu. Memurun sözleriyle birden yıkıldı. Onun bu kadar parası yoktu ki. Yola çıkarken babasının verdikleri ve o yaşlı amcanın verdiği. Hepsi, hepsi hiç harcanmamış bile olsa bunu karşılayamazdı. Üstelik kaç gündür para harcamamak için yememiş içmemişti. Şimdi ise... Cebindeki para bilet almaya bile yetmemişti. Gerçek buydu işte. Annesine bu kadar yaklaşmışken burada hiç tanımadığı bu yerde tek başına kalmak onu altüst etmişti. Umutsuzluk içinde kaldırıma çöktü. Başını iki elinin arasına aldı. Düşünmeye başladı. Aslında düşünecek bir şey yoktu. Her şey ona karşıydı. Her şey onu annesine kavuşturacak yol üzerinde bir engel oluyordu. Ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Acaba ne yapmalıydı? O anda omzuna bir el dokundu. Sevgi dolu bir ses duydu. ''Aa sen buralarda mısın?'' Marco başını kaldırdı. Kendisine gülümseyerek bakan adamı hemen tındı. Çocuk bu rastlantıya çok şaşırmıştı. Hemen kalkıp adamın elini sıktı. Başından geçenleri tüm ayrıntılarıyla adamı anlattı. Adam onu dinledikten sonra gülümseyerek ''Eh'' dedi. ''Bir bakıma anneni buldun sayılır. Bulmasan bile ona çok yaklaştın. Haydi gel benimle. Senin karnın açtır.'' ''Bir şeyler yersen kendini daha iyi hissedersin.'' İkisi birlikte epeyce yürüdükten sonra kapısında İtalyan lokantası yazan bir yere geldiler. İçerisi çok kalabalıktı. Köşede bir masaya oturdular. Adam yemekleri söyledi. Oradakilerin hemen hepsini tanıyor gibiydi. Hepsiyle selamlaşıyor, şakalaşıyordu. Yemekten sonra ayağa kalktı. Elindeki çatalla tabağı kenarına vurdu. Oradakilerin dikkatin çekti. Herkes bir anda sustu. Onu dinlemeye hazırlandılar. Arkadaşlar diye söze başladı adam. Bu delikanlı bizden ta Cenova'dan buraya gelmiş. Bu cesur çocuk annesini arıyor. Buradan Kordoba'ya gidecek ama tren alabilecek parası yok. Adam daha sözlerini bitirmeden pek çoğu böyle yabancı bir yerde kendi usumuzdan birine yardım etmek görevimizdir diye bağırmaya başladı. Ardından eller cüzdanlara ceplere gitti. Marco'nun önüne paralar yağmaya başladı. Ardından kadehler kalktı. ''Küçük İtalya'nın şerefine, umarız annesini bulur.'' sözleri duyuldu. Marco hepsine teşekkür etti. Semişten gözleri yaşarmıştı. Gördüğü bu işten davranıştan, bu iyi yürekli insanların varlığından, bilet alabilecek parasının tamamlanmasından çok mutlu olmuştu. Kendini tutmasa ağlayacaktı. Paraları cebine koyduktan sonra lokantada bulunanlarla vedalaşıp oradan ayrıldı. Doğruca tren istasyonuna gitti. ''Artık parası vardı.'' Biletini alıp trene bindi. Tren Cordoba'ya gece vardı. Marco trenden indi. Memurlardan birine ''Makinezler de oturuyor biliyor musunuz efendim?'' diye sordu. Adam çocuğun bu sorusuna gülerek yanıt verdi. ''Nereden bileceğim evlat?'' dedi. ''Burası büyük bir şehir. Burada öyle herkes birbirini tanımaz.'' İşte bir engel daha çıkmıştı Marco'nun karşısına. Annesiyle arasındaki mesafe azaldıkça yeni engellerle karşılaşıyordu. Birden omuzları çöktü. Sanki dünya sıhhi kılmıştı. Şimdi ne yapacaktı? Çocuğun durumu memura etkilemişti. Ona yardım etmek istedi. ''Hemen üzülme delikanlı'' dedi. ''Sana yardım etmeye çalışacağım.'' Bunları söyledikten sonra masanın üzerindeki kalın telefon rehberini aldı. Sayfalarını hızlı hızlı çevirmeye başladı. Rehberde pek çok makines soyadı vardı. Doktor makines, bakkal makines, avukat makines... Bu çocuk acaba hangisini arıyordu? Adamın mesleği neydi? Adı neydi? Marco bu konuda adama net bir yanıt veremiyordu. Çünkü aradığı kişinin ne adını ne de mesleğini bilmiyordu. Memur okumasını sürdürdü. Öğretmen makines, mühendis makines. ''Tamam'' diye bağırdı Marco. ''Tamam tamam, mühendisti sanırım.'' Kendilerine gelen mektupların birinde mühendisten söz edildiğini hatırlıyordu. Bu, aradığı adam olmalıydı. Tren memuru rahatladı. İşte zavallı çocuğa küçük de olsa bir yardımı dokunmuştu. Rehberdeki adresi okudu. Oraya nasıl gideceğini Marco'ya tarif etti. Marco adama teşekkür ederek oradan ayrıldı. Tarif edilen yerlerden geçerek hızlı hızlı yürüdü. İş az kalmıştı. Neredeyse varmak üzereydi. Sonunda evi buldu. Kapıyı çaldı. Elinde Şam'dan bulunan bir kadın kapıyı açtı. Marco, mühendis makineslerin evi acaba burası mı? diye sorunca kadın çok kızdı de mi?'' dedi. ''Sende mi makinezleri soruyorsun? Herkes bunu soruyor. Galiba kapıya bir kağıt asmam gerekecek. Madem buradasın, sana da söyleyeyim. Bu evde makinez yok. Bay makinesi taşındı. Tukuman'a taşındı. Anladın mı şimdi?'' Markun'un gücü kalmamıştı. Oracağı çöküverdi. ''Anneciğim, anneciğim'' diye ağlamaya başladı. Kadın az önce kaba davranışının utanmış gibiydi. Çocuğun ağlamasını üzülerek baktı. Marco kendini toparladı. Ayağa kalktı. ''Nereye gitti demiştiniz?'' diye sordu. ''Neresiydi orası?'' Kadın çok üzülmüştü. Ona ''Ah yavrucuğum yoksa oraya gitmeye mi kalkacaksın?'' dedi. ''Orası buraya çok uzak. Gidemezsin oğlum. Burada en az 500 kilometre uzakta.'' Marco birden titredi. Sanki ta yüreğinden vurulmuştu. Yere çöküp tekrar ağlamaya başladı. ''Aha anneciğim, sana kavuşamayacak mıyım? Kavuşamayacak mıyım?'' diye sayıklar gibi konuşmaya başladı. Kadın Markon'un durumundan çok etkilendi. Çocuğa bir yer tarif etti. Orada Tukuman'a gidecek bir tüccar olduğunu söyledi. Eğer onu bulur, kendisine yalvarırsa, belki kendisini yanına alabilirdi. İşte Marco'nun önüne bir umut kapısı daha açılmıştı. Kadına teşekkür etti. Oradan ayrılıp tarif edilen yere vardı. Burada pek çok öküz arabası vardı. Adamlar fenerlerin ışığında öküz arabalarına çuvallar, sandıklar yüklüyorlardı. Marco tüccarı buldu. Ona durumunu anlattı. Kendisini birlikte götürmesi için ricada bulundu. ''Tukuman'a gitmek istiyorum.'' dedi. ''Yanımda bulunan paranın hepsini size verebilirim. Yol boyunca da size hizmet ederim. Öküzlerin yemiyle suyla ilgilenirim. Ne olur beni yanınızda götürün efendim.'' Adam çocuğun sözünü kesti. ''Yerim yok.'' diye kestirip attı. ''Hemen Tukuman'a gitmiyorum. Estero'ya gidiyorum. Orada Tukuman'a bayağı yol var. Oradan sonrasını yaya gitmen gerekir.'' ''Giderim efendim.'' dedi Marco. ''Giderim. Yeter ki siz beni Estero'ya kadar götürün. Gerisini ben hallederim.'' ''Bizim yolculuğumuz bir hafta sürecek.'' dedi adam. ''Ondan sonra da en az on beş gün yaya yürümen gerekir.'' Marco hemen atıldı. ''Giderim efendim.'' ''Zor bir yolculuk bu.'' ''Katlanırım efendim.'' ''Issız yollarda tek başına korkmaz mısın?'' ''Korkmam efendim. Hiç korkmam. Hiçbir şeyden korkmam. Yeter kendimi bulayım.'' Tüccar çocuğun bu direncine, bu kararlılığına şaşırıp kaldı. Sonda Marco'nun istediğini kabul etti. ''Pekala.'' dedi. ''Şuradaki arabalardan birine çıkıp yat. Yarın sabah saat dörtte yola çıkacağız. Haydi iyi geceler.'' Marco kulaklarına inanamıyordu. Adam onu götürüyordu demek. Demek annesine bir adım daha yaklaşıyordu. Annesini görecekti. Onu bulacak, boynuna sarılacaktı. Başını göğsüne dayayabilecekti. Adama teşekkür edip ellerinden öptü. Ayrım 6 Sayfa 49 Sabah karanlığında yola çıktılar. Ağır ağır ilerlediler. Çöle benzeyen uçsuz bucaksız bir yerden geçiyorlardı. Mola verdiklerinde onu da sofraya davet edip yemek yediler. Zavallı Marco kaç gündür ilk kez sıcak bir yemek yiyordu. Her şeye katlanıyordu. Adamları faydalı olmak için her fırsattan yararlanıp işlerine koşuyordu. Gece konakladıkları zaman Marco verdikleri bir battaniyeye sarılıp uyumaya çalıştı. Ama iyiliklerini işleyen bir soğuk vardı. Marco bir türlü uyuyamadı. Daha sonraki günlerde dağların yüksek kesimlerine vardılar. Burada hava daha da soğuktu. Marco üzüldüğü yerle titreyip duruyordu. Sabah uyuyakalmıştı. Tüccar gelip onu uyandırdı. ''Kalk bakalım Cenovalı!'' dedi. ''Haydi, yola çıkıyoruz.'' Marco gözlerini açtı. Kalkmak istedi ama başaramadı. Her yanı sanki kırık döküktü. Oturduğu yerde devrildi. Adam telaşla ''Ne oldu çocuk, hasta mısın yoksa?'' diye bağırdı. Sonra elini uzatıp Marco'nun ateşine baktı. Çocuğun ateşi çok yüksekti. Adamlar çorba getirip zorla içirdiler. Sonra üstüne birkaç battaniği örttüler. Marco o gün ve o gece kendini bilmeden ateşler içinde kıvrandı. Ancak üçüncü gün kendine gelebildi. Kalkıp hayvanları su ve yem verdi. Ateş yakmaları için çalı çırpı toplayıp getirdi. Altıcık günün sabahı da ayrılacakları yere vardılar. Tüccar, ''Biz buradan sola sapacağız.'' dedi. ''Sen şu sağdaki yoldan gideceksin. Sana biraz yiyecek ve bir battaniye veriyorum. Bunları idareyle kullan.'' ''Gideceğin yere artık dört günde mi ararsın? Beş günde mi belli olmaz. Bu senin yürüme hızına bağlı. Haydi yolun açık olsun evlat.'' Zavallı çocuk eğri bir örü, inişli çıkışlı dağ yollarında zorlukla ilerliyordu. Tek başınaydı. Akşam hava kararırken yalnızlığın daha değerinden hissetti. Bu dağ başında gecenin karanlığında ne yapacaktı? Nereye sığınacaktı? Sonunda bir kayanın kovuğuna girdi. Battaniyesine sımsıkı sarıldı. Çok uzaklardan duyulan yabani hayvanların kuşların sesini korkuyla dinledi. Sabahı zor etti. Hiç uyumamıştı ama gene de dinlenmişti. İkinci günün yolculuğuna hazırlanmıştı. Sabah tekrar yola koyuldu. Çevrede bir tek insan, bir tek canlı bile görünmüyordu. Ne bir ev, ne bir kulübe, ne köy, ne de kasaba. Artık dört gün mü yürüdü, beş gün mü yürüdü, o da hesabını şaşırdı. Çoğu günler bir saat, yarım saat yürüyebiliyor, sonra oturup iki yüz saat dinleniyordu. Bu nedenle de yol bir türlü bitmek bilmiyordu. En sonunda çok uzakta bir köy göründü. Marco birden canlandı. Koşar gibi yürümeye başladı. Yürüdü, yürüdü. Köyün ilk evlerine vardığında artık bir adım atacak gücü kalmamıştı. Boylu boyunca yere uzandı. O sırada yoldan geçen bir adam Marco'nun yanına koştu. Kolundan tutup kaldırdı. ''Hasta mısın? Neyin var?'' diye sordu. ''Hayır, hayır, sadece yorgunum.'' dedi Marco. ''Anneme gidiyorum. Tukuman'a ne taraftan gitler acaba?'' Adam ona yol tarif etti. Marco adamın tarifini iyice ezberledi. Artık kendisine, annesine ulaştıracak olan yolda hızla ilerliyordu. Yürüdü, yürüdü. Eskiye göre daha uzun süre yürüyüp, daha kısa süre dinleniyordu. Sonra tekrar yola koyuluyordu. Bir ara ayağı taşa çarptı. Acıya dayanamadı. Gözlerini kapatıp ''Ah anneciğim, anneciğim'' diye durmadan ağlıyordu. Bulunduğun yere çok yaklaştım ama artık gelemeyeceğimi anlıyorum. Belki de burada ölüp gideceğim. Eğer burada olduğumu bilseydin bir kuş gibi uçar gelir beni kurtarırdın. Değil mi anneciğim? Zavallı Marco annesini yardıma çağırıyordu. Ama o sırada annesi de yardıma muhtaçtı. Onun bu durumunu bilmiş olsaydı bile gelemezdi. Çünkü kadıncağız hasta yatıyordu. Ölümle pençeleşiyordu. Annesi Makineslerden ayrılmadan bir ay önce hastalanmıştı. Karnında korkunç bir sancı vardı. Zaman zaman ağrıları artıyor, dayanılmaz oluyordu. Kadın acılar içinde kıvranıyordu. İster istemez aileyle birlikte yola çıkmıştı. Gidecekleri yere bir an önce varmak istiyorlardı. ''Bay Makines, gideceğimiz yere varalım seni orada iyi bir doktora göstereceğim.'' diyordu. İki hafta böyle sancılar acılar içine kıvranarak geçmişti. Marco yuvarlandığı hendekte ''Anneciğim, anneciğim'' diye kıvranarak annesinden yardım istiyordu. O sırada zavallı kadında yeniden başlayan sancılarla çırpınıp duruyor, acıyla kıvranıyordu. Bir yandan da çocuklarını, eşini göremeyeceğini düşünerek ağlıyordu. Marco ertesi sabah kendini daha güçlü hissetmeye başladı. Hemen yola koyuldu. Öğleye doğru gideceği şehre vardı. Hemen arayıp soruşturmaya başladı. Dükkanların tabelalarına dikkatle bakıyor, birinden birinde İtalyanca bir isim bulacağını umuyordu. En sonunda aradığını buldu. Hemen dükkana girip, ''Makinezleri tanıyor musunuz?'' diye sordu. ''Dükkancı tanıyorum.'' deyince öyle sevindi ki, o güne kadar çektiği sıkıntıları unutuverdi. Az sonra annesine kavuşacaktı. ''Acaba bu gerçek miydi? Yoksa bir düş mü görüyordu?'' Marco adama sevinçle sordu. ''Nerede oturduklarını biliyor musunuz?'' ''Burada değiller artık.'' dedi adam. ''Bay makinez mühendistir. Bir şeker fabrikasının yapımı için gitti. Marco içinden ''Eyvah!'' diye geçirdi. İşte gene bir engel çıkmıştı. Peki bunu nasıl aşacaktı? Gücü, kuvveti, sabrı hiçbir şey kalmamıştı. Adam ona fabrikanın yapıldığı yerin 15-20 kilometre uzakta olduğunu söyledi. Çocuk hemen yola çıkmak istiyordu.'' Dükkancı ona bu geceyi evinde geçirmesini, sabah olunca yola çıkmasını önerdi. Ama Marco'nun sabrı kalmamıştı. Hemen yola çıkıp annesine kavuşmak istiyordu. Adam çocuğun ısrarını görünce çırağını onun yanına verdi. Çırak Marco'yu kentin çıkışına kadar götürdü. Oradan sonra gideceği yol tarif etti. Marco'nun önünde yine uzun ve zahmetli bir yol uzanıyordu. Hiç durmadan yürümeye başladı. Ortalık giderek kararıyordu. Sonunda göz gözü görmez oldu. Marco ormanızlık ağaçları arasında kendini bir yer aradı. Geniş gövdeli bir ağacın kovuğuna yerleşti. Orada birkaç saat dinlendi. Arada sırada daldı gitti. Bu kısa süreli uykusunda annesini gördü. Ona sarılıyor, başını göğsüne dayıyordu. Tam bu sırada uyanıyor, soğuktan her tarafının uyuştuğunu hissediyordu. Sonra tekrar gözleri kapanıyordu. Sonunda sabahın ilk ışıkları ortalığı aydınlattı. Marco ayağa kalktı. Tekrar yürümeye başladı. Uzaktan ırmağın sesini duyunca çok heyecanlandı. İşte, sonda olması gereken yere varmıştı. Irmak. Marco koşmaya başladı. Sevincinden duyduğu mutluluktan çığlık çığlığa bağırmak istiyordu. Bağırmak, duyduğu sevinci herkese duyurmak istiyordu. Koştu, koştu. İlk rastladı evin kapısını yumrukladı. Zili çaldı. Sonra oracığa yığılı verdi. Gücü tükenmişti artık. Marco'nun annesinin sancıları da birkaç günden beri daha fazla artmıştı. Kadıncağız acısını gizlemeye çalışıyor ama gene de bunu başaramıyordu. Duruma göre Bay Makines Tukuman'dan bir doktor çağırmıştı. Doktor yanında iki hemşireyle gelmiş hastayı muayene etmişti. Hastanın durumu ağırdı. Hemen ameliyat edilmesi gerekiyordu. Ama kadın buna yanaşmıyordu. ''Ameliyat olmam.'' diyordu. ''Acı çekmeye razıyım.'' Önce kocam ve çocuklarımı görmeliyim. Onları görmeden ameliyat olmam. Doktor kadını inandırmaya bu ameliyatın hemen yapılması gerektiğini kabul ettirmeye çalışıyordu. İnanın bana küçük bir ameliyat bu diyordu. Hem ameliyatı burada yapacağım. Birkaç gün içinde ayağa kalkacaksınız. Eski sağlığınıza kavuşacaksınız. Ama doktor kim dinler? Kadın ısrarla karşı çıkıyordu. Eğer ameliyat sonucu ölürse ne kocasını ne de çocuklarını görebilecekti. Acı içinde kıvranırken dahi onları düşünüyordu. ''Ameliyat olmayacağım.'' dedi. ''Hastalıktan ölsem bile hiç değilse o zamana kadar memleketten bir haber alırım. Onların sağ olduklarını öğrenince de rahatça ölebilirim.'' O anda Bay Makinas güleyek içeri girdi. Yüzü ışıl ışıldı. Gözlerinin içi gülüyordu. ''Sana güzel haberlerim var Jozefa!" dedi kadına. ''Kendini büyük, çok büyük bir sevince hazırla. Bilmem kalbin dayanabilecek mi böyle büyük bir sevince?'' ''Sevinç mi? Büyük bir sevinç mi?'' bunları duyan kadın yerinden doğrulmaya çalıştı. ''Ne? Büyük bir sevinç mi?'' dedi. ''Ne sevinci? Neler olduğunu anlatın lütfen.'' ''Hiç beklemediğimiz biri geldi.'' dedi Bay Makines. Hasta kadın inanılmaz bir güçle yerinden doğruldu. ''Kim geldi?'' diye haykırdı. Sonra bir ayak sesi duyar gibi oldu. Gözlerini kapıya çevirdi. Kalbi ağzındaymış gibi çarpıyordu. Kadın büyük bir merak içinde son gücünü, son gayretini kullanıyordu. Bitkin bir sesle ''Kim? Kim?'' diye söylenip duruyordu. Sonra hemen bir çığlık attı. ''Marco! Marco! Markocuğum! Yavrum benim!'' Marco kapıdan içeri girmiş. ''Anne! Anneciğim!'' diyerek koşup onun boynuna sarılmıştı. Anne oğul birbirlerine sarıldılar. Sevinçten hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Kadıncağız yaşadıklarına inanamıyordu. Çocuğunun yüzünü iki elinin arasına almış, yaşlı gözlerle ona bakıyordu. ''Marco, Markocuğum, sen nasıl gelebildin buralara?'' diye sayıklar gibi konuşuyordu. Marco da en az onun kadar şaşkındı, mutluydu, sevinçliydi. Kendini havada uçuyormuş gibi hissediyordu. ''Anneciğim, anneciğim, seni hep düşlerimde gördüm.'' dedi. ''Sanki sana hiç kavuşamayacakmışım gibi çok üzüldüm. Senin neyin var? Hasta mısın yoksa?'' ''Hastayım yavrum.'' dedi kadın. Hastayım ama sana kavuştum ya geçer artık. Bir şeyim kalmaz. Hemen ayağa kalkarım. Az öncesine kadar sence içinde kıvranan kadın birden yepyeni bir güçle, büyük bir kuvvetle doğmuş gibi hissediyordu kendine. Bayan Matineze, hanımcığım lütfen söyleyin doktora, ameliyat etsin beni. Oğlumu gördüm ya, artık görsem de gözlerim açık gitmez. Doktor yanında hemşirelerle birlikte geldi. Hasta kadını alıp yandaki odaya götürdüler. Marco da ayağa kalktı. O da annesiyle birlikte gitmek istiyordu. Bayan Matinez ona engel oldu. ''Ne yapıyorsun oğlum?'' dedi. ''Annem ameliyat olacak. Sen burada kal. Doktorda rahatça çalışsın.'' Çocuk ister istemez oturdu. Bayan Martinez de onun yanına geçti. Çocuğun saçlarını okşadı. Ona ''Söyle bakalım buraya nasıl gelebildin?'' diye sordu. Marco her şeyi anlatmak istiyordu. Ama aklı annesindeydi. Konuşurken birden susuyor, öylece kala kalıyordu. İçerideki odada olanlardan başka bir şey düşünmesi olanaksızdı. Bu durumda nasıl konuşabilirdi? İki yüz sözlükten sonra susuyordu. Yan odadan ''Ay!'' diye küçük bir çığlık iştildi. Marco ''Annem öldü!'' diye yerinden fırladı. Bayan Martinez onu güçlükle tuttu. Koluna sıkı yapıştı. Bu sırada odaya hemşirelerden biri girdi. Çok sevinçliydi, yüzü gülüyordu. Marco'ya, ''Ne ölmesi?'' dedi. ''Annen kurtuldu. Gözün aydın. Geçmiş olsun.'' Marco annesinin yanına koşmak istedi. Bu kez de hemşire onu engelledi. ''Olmaz.'' dedi. ''Dur bakalım. Savırlı ol biraz. Söyledim ya, anne niye? Onu rahat bırakmalıyız. Rahat bırakalım ki uyusun. Biraz dinlensin. Kendini toparlasın.'' Bu sırada doktor geldi. Marco hemen koşup doktorun ellerine sarıldı. ''Ah.'' Doktor bey size çok teşekkür ederim dedi. Annemi ölümden kurtardınız. Marco bunları söylerken hıçkırıyordu. Doktor çocuğun başını okşadı. Hayır oğlum dedi. Anneni ben kurtarmadım. Onu sen kurtardın. Ayrım 7 Sayfa 56 İki haftadır hava oldukça sıcak. Artık yaz geldi. Yaşaran otlar sararmaya başladı. İki hafta sonra okul kapanacak. Bu sıcakta ders dinlemek, evde ders çalışmak çok zor. Hele zavallı Nelli, sıcağı hiç dayanamıyor. Ders başladıktan biraz sonra hemen kafası sırasının üstüne düşüyor. Uyuklamaya başlıyor. Garron bu durumda onun önüne bir kitabı diklemesine koyuyor. İki tarafı açıyor. Sözde öğretmen onun uyduğunu görmeyecek. Bazen de diğer çocukların başları sıranın üstüne düşüyor. Bazıları da başları dimdik oldukları yerde uyukluyorlar. Kafaları bir öne bir arkaya sallanıyor. Beni de sıkıntı basıyor. Ama kendimi çok zorluyorum. Dersi kesintisiz izlemeye çalışıyorum. Çünkü sınavlar yaklaştı. Çok çalışmalıyım. Dersleri dikkatle dinlemeliyim. Dışarıda kırlar, sokaklar, parklar hepsi beni çağırıyor gibi. Ama kendimi tutmalıyım. Okulun şu son günlerinde kendimi derslere vermeliyim. Nasıl olsa tatile az kaldı. Tatilde sokaklar, parklar, kırlar benim olacak. İstediğim gibi koşup oynayacağım. Evde ders çalışırken annem sık sık odaya giriyor. Bir süre beni uzaktan izliyor. Sonra yanıma gelip saçlarımı okşuyor. Sakın kendini bırakmayın Rico, diyor. Bu sıcakta tarlalarda, bahçelerde çalışmak zorunda olan çocukları düşün. Onlar bütün bir gün güneşin altında çalışıyorlar. Ya demircinin yanında çalışan çocukları... Fabrikalarda, atölyelerde çalışan çocukları, oraları nasıl sıcaktır bir düşünsene. Sen derslerine çalış, sınıfını geç, tatilde dilediğin gibi gezip oynarsın. Ama o çocuklar için tatil bile yok. Onlar bütün bir yıl sabah erkenden kalkıyorlar ve hiç durmadan çalışıyorlar. De Rossi gene en çalışkan öğrenci. Birinciliği kimseye bırakmıyor. Ne sıcaktan yakınıyor ne yorulmak biliyor. ''Öf! Ne sıcak hava!'' dediğini hiç duymadım. Her zamanki gibi neşeli. Star sıcaktan bunalınca uyumamak için kendi kendine bir yöntem bulmuş. Önce burnunu çimdikliyor, gözlerini alabildiğince açıyor, öğretmeni yiyecekmiş gibi dik dik bakıyor. İlk öğretmen onun böyle baktığını görmüyor. Garofi ise her şeyde olduğu gibi sıcaktan yararlanmanın yolunu, yöntemini bulmuş hemen. Kırmızı kağıttan yelpazeler yapıp bunları arkadaşlarına satıyor. ''Herkes bunlardan alıyor. Böylece biraz olsun serinlemeye çalışıyorlar.'' Koretti çok yorgun. ''Bana anlattı. Söylediklerine çok şaşırdım. Sabah beşte kalkıyormuş yataktan. Okul saatine kadar odun taşıyarak babasına yardım ediyormuş. Saat on bire doğru öyle derin bir uyku bastırıyor ki çocuğun gözleri kapanıyor. Başı önüne düşüyor. Büyük bir çabayla doğruluyor. Öğretmenden izin isteyip dışarı çıkıyor. Yüzünü yıkayıp geri dönüyordu.'' Bütün bunları yaptıktan sonra biraz olsun açılıyor ama biraz sonra uykuya bastırıyordu. Hem de bu kez daha ağır olarak. Başını sıraya dayayıp uyumaya başlıyor. Öğretmen bir gün bunu gördü. ''Korotti!'' diye bağırdı. Çocuk öyle derin bir uykuya dalmıştı ki öğretmen sesini duymadı bile. Herkes dönüp arka sıraya baktı. Korotti'de hiçbir hareket görülmedi. Öğretmen bir kez daha bağırdı. ''Korotti sana söylüyorum kaldır başını!'' Kömürcünün oğlu parmak kaldırdı. Öğretmenden söz istedi. Herkes onun ne söyleyeceğini merak ediyordu. Korottiler bizim evin yanında oturuyorlar. Öğretmenim dedi. Annemin söylediğine göre Korotti her sabah saat beşte kalkıyormuş. Babasına yardım edip iki saat kadar odun taşıyor, dükkanın işlerini yapıyormuş. Ondan sonra da okula geliyormuş. Öğretmen sustu. Bir daha da Korotti'ye seslenmedi. Yarım saat daha ders yaptık. Öğretmen dersinin sonunda Korettin'in yanına gitti. Onu usulca dürttü. Çocuk korku içinde ayağa kalktı. Şaşkın şaşkın çevresine bakındı. Karşısında öğretmeni görünce hepten şaşırdı. Ne yapacağını bilemedi. Öğretmen onun saçını okşadı. Korkma oğlum, dedi. Sana kötü bir şey söyleyecek, azarlayacak değilim. Sadece uyandırmak ve sevmek istedim seni. Dün akşam olanlar beni çok üzdü. ''Baban sana yeterince ders çalışmadığın için birkaç ders söz söyledi. Sen de buna karşılık hemen suratını astın. Buna hakkın var mı oğlum? Bu davranışını hiç beğenmedim. Ben senden, babandan özür dilemeni ve ona bundan sonra daha çok çalışacağına dair söz vermeni beklerdim. ''Düşün Enrico, baban da çalışıyor. İşlerinin her zaman iyi gitmediğini, para sıkıntısı çektiğimizi biliyorsun.'' Bunu sana ve ablanla belli etmemek için elinden gelen çabayı gösteriyor. Baban da, ben de, nedenle yorgun düşersek düşelim, durumumuzdan yakınmıyoruz. Sürat asmıyoruz. Her zaman neşeli olmaya çalışıyoruz. Bilmesin ki herkes çalışmak zorundadır. Hatta bir bakıma yaşamak, çalışmak demektir. Çevrene bir bak, çalışmayan birini görebiliyor musun? Evet yavrum, baban da çalışıyor. Hem de ne çalışma? Hiç durmadan çalışıyor. Niçin çalışıyor? Bizler için. Senin için, ablan için, küçük kardeşin için. Bizlere daha iyi bir yaşam sağlamak için. Sizlerin okuyup ilerlemeniz iyi birer geleceğinizin olması için çalışıyor. Sen de bütün gücünle çalış oğlum. Öğretmenini, anneni, babanı sevindirmek için çalış. Senin en değerli varlığın olan yurdun için, gurur duyduğun ulusun için çalış. İleride iyi bir meslek sahibi olup iyi yaşamak, Tüm insanlığa iyi ve yararlı işler yapabilmek için çalış. Zorlu bir çalışma sonucunda elde edilen başarı tüm yorgunlukları unutturur. Haydi şimdi git, babandan özür dile. Bundan sonra daha çok çalışacağını söyle. Unutma, sen babanın umudusun. Unutma, her çocuk annesinin babasının umududur. Her çocuk yurdunun, ulusunun umududur. Ülkeleri, ulusları ve tüm insanlığı bu umut güçlendirir. Bu umut yaşatır. O gün okulumuzun son günüydü. Bu nedenle son bir defa toplandık. Annem ve babalarımız da okula gelmişti. Büyüklerimizle birlikte sınav sonuçlarını öğrenecek, karnelerimizi alacaktık. Herkes ayakta birbiriyle konuşuyordu. Uğultu birden kesildi. Öğretmen gelmişti. Yerine geçip oturdu. Elindeki listeyi açtı. Etrafımızda tam bir sessizlik vardı. Sanki insanlar nefeslerini tutmuştu. Öğretmenimizi dinlemeye hazırdık. Hepimizin kalbi büyük bir heyecan içinde gümbür gümbür çarpıyordu. Nihayet öğretmen sınav sonuçlarını yavaş yavaş okumaya başladı. Abatucci geçti. Arçinti geçti. Sonra sesini biraz yükseltti. Derosti geçti. Birinci. Orada toplanmış olanlar, Bravo Derosti! diye alkışlamaya başladı. Garofi, Garron, Kalabriyalı çocuk, hepsi de sınavı geçmişlerdi. Yalnız 3-4 çocuk kalmıştı. Öğretmen sonuçları okuduktan sonra konuşmaya başladı. Çocuklar, bugün son kez toplandık. Sizlerden ayrılacağım için gerçekten çok üzgünüm. Gelecek yıl bir üst sınıfta olacaksınız. Aynı başarıyı o sınıfta da göstereceğinize inanıyorum. Birlikte mutlu bir yıl geçirdik. Yıl boyunca sizlere karşı haksızlık ettiysem, sert davranıp kalbinizi kırdıysam hepinizden özür diliyorum. Öğretmen bu sözleri söyledikten sonra kürsüden indi. Arka arkaya dizildik ve sonra da birer birer karşısına geçip karnelerimizi aldık. Diğer sınıflar da bir bir boşalıyordu. Okulumuzun bütün koridorlarında öğrencilerin cıvıl cıvıl sesleri yükseliyordu. Sınıfta birbirleriyle dargın olanlar barışmış, neşeyle kucaklaşıyorlardı. Artık aralarında ne bir düşmanlık ne de bir soğukluk vardı. Bu durum bizleri daha da mutlu etti. Edmund Da Mincis'in Çocuk Kaybı adlı kitabı bitmiştir. Kayıt tarihi 28 Mart 2015